Mutlu akşamlar sevgili seyirciler Habertürk Özel'e hoş geldiniz. Bu Habertürk Özel'de de Cübbeli Ahmet Hoca'yı ağırlayacağız. Sorularınızı bize hashtaglerimizle Cübbeli Ahmet Hoca ht ile yöneltebilirsiniz. Az sonra Cübbeli Ahmet hocayla sorularla başlayacağım ama sorular deyince bir ilkeyle de paylaşarak başlamak isterim. O da şu birkaç gündür Cübbeli Ahmet Hoca'nın yayınımıza konuk olacağı günden bugüne yaptığımız duyurularda ee, sorularınız var özellikle soruların Cübbeli Ahmet Hoca'nın alanına giren dini sorular olması konusunda e, uyarılarla alıyoruz bu soruyu şunu yapmak istemiyoruz açıkçası ee, işte gündemde gelip giden konularda efendim rüşvet alma almak haramlıdır. E bunu ilkokulda din kültürü olan e, okuyan öğrenci de bunu bilir haram olup olmadığını E peygamberimizin kamyon kasasına bindirilip bindirilmemesi caiz midir değil midir bunlar gibi e, bir grubu bir yapıyı e, eleştirecek daha doğrusu dini, İslam'ı e, gündemdeki konulara meze edecek sorularla gitmek yerine daha çok gündelik hayatta e, yapacağımız e, eylemlerde fiillerde e, ne yapabiliriz? Cübbeli Ahmet Hoca'nın alanına giren konularda yürüyeceğiz. Bu yayını da öyle götüreceğiz. Daha önceki yayınlarda yaptığımız gibi ilkesini paylaşarak hoş geldiniz demek isterim sizlere ve Cübbeli Ahmet Hoca'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şey, yani kabire insek bu gece yani yarın gömülsek bize ne soracaklar? Bu çok daha önemli. Biz bunlara bakalım. Evet. Bu akşamki sohbette de dediğim gibi yani biz yarın ahiret, bugün dünya, yarın ahiret. Her an ölebiliriz. Bizim efendim namazla, abdestle, kuşla, evvela itikat, iman, inanç meseleleri tasihî ...birçok insanın inanç problemi var ya şu anda... ...biz buralardan başlayalım... ...yani bizim işimiz bu olması lazım... Evet, şimdi e e ...eğer hani illaki gündemde olup biten konularla ilgili bir soruyla başlamak gerekirse... ...mesela bir soruyu şöyle sormak isterim Cübbeli Ahmet Hoca'ya şu... ...şimdi bu günlerde A kisiyle B kisiyle B C kisiyle telefon kayıtları alıp gidiyor... ...benle sizin aranızda yapılan bir telefon görüşmesine evet. e milyonlarca insan tanıklık ediyor... Şimdi buna e, alanınız itibariyle İslam dinine göre bu nedir? Bunun durumu nedir? İki kişi arasında yapılan mahrem görüşmenin milyonlarca insan tarafından dinlenmesine aracılık etmenin hükmü e, nedir? Geçen sefer de bunu buna mümasil bir şey söyledik. Ee, yani bir insan o konuşmayı bir tek karşı tarafın dinlediğini bilerek konuşuyor. Ona göre icabında rahat konuşuyor veya eşiyle konuşuyor veya bir yabancıyla konuşurken yani bilse ki yani aslında hani diyoruz ya Mevla her yerde görüyor işitiyor bunu hesap ederek hareket edelim tek başınayken bile tabi o şekilde olsak bir sorun yok. Fakat o makamda değiliz o makamda olan zatlar var yani bütün konuşmalarını şeye ver alene ver hiçbir zarar görmezler ama normal insanlarda bir mahremiyet var. Ee, hadis-i şeriflerde ne diyor mesela e, bir, iki kişi bir arada konuşurken bu, fısıldamayın fısıldaşmayın yani e, birbirinizi rahatsız edecek mesela hatta diyor orada olan birinin anlamadığı bir dilden bir şey konuşmayın çünkü o zanneder ki benim aleyhime konuşuluyor e, yani konuşma hususunda e, tenaci e, benim e, toplum içerisinde e, kenara çekilip e, konuşmalar gibi şeyler yani münafıklar hakkında bu usta çok mesele var ee, insanları işte telaşlandırmak için panikletmek için e, Müslümanları üzmek için falan böyle hareketler sabotajlar yapmışlar Medine döneminde fitne midir bu şimdi tabii ki fitnedir şöyle ben geçen de dedim bunun kaidesi kuralı nedir mahkemeye e, yani müracaat ediliyor da mahkemeden deniyorsa ki bu adam bir bombalama yapacak veya bir eroin satacak Efendim, bu gibi kötü işler var. Bunların e, önlenmesi için, önleyici tedbir olarak bunu dinlemek istiyoruz. Bunun üzerine bir mahkeme bunu şey gördü, karar verdi. Ama bu karar muvaciyesinde o konuyla ilgili ilgisiz dünya kadar kayıt çıkıyor. Altı ay bir sene dinlenenler var. E, bu, e, bu, bu mahkeme kaydıyla bile olsa mahkeme kaydıyla bile olsa bu özel hayata giren ve e, suç unsuru teşkil etmeyen, mahkemede dosya konusu olmayan konuların e, aktarılması asla caiz değildir. Hocam bunlar mahkemeyi falan geçiyor bunlar bildiğimiz sosyal medyada. Hayır mahkemede bile caiz değil. Ha, yani ben mahkemede evet, bile şey. dedim ki burası ahlak masası değil. Ne demişlerdi size de ahlak masası? Ba bana demediler. Milletin tapeleri konuşuluyor. Aha. Şimdi bu adam birine bir şey demiş öbürü birine bir şey demiş. İlk sözüm şuydu burası ahlak masası değil. Millete ahlakını çoluğu çocuğuna anası babası verecek veya hocası, üstadı, mürşidi herkesin etki alanına giren, etkileyen bir zat var. Burası ahlak masası değil. Hı -hı. Yani burada suç sadece gündeme gelebilir. Suçun dışında ve dosya kapsamı dışında bir şey konuşulması caiz değildir ve haramdır. Evet, ve haram haramdır çünkü neden haramdır? O insanın efendim, avretini... Açmaktır. Avret ayıp demektir. Avret yeri deyince illaki e, tenazül hüznü manasında değildir. Göbekleriz kapağı arası falan erkeğin. O değildir. Avret bir müminin avretini açan hadisindeki mana gelip da donunu aşağı çeken demek değildir. Hı -hı. Müminin avretini açan demek utanacağı bir şeyi, rezil olacağı bir konuyu millete deşifre eden demektir. Buna aracılık edenin, servis edenin nedir İslam'da. Hepsi aynıdır. Nasıl ki Allah... Faizin alanına, verenine, katibine, şahidine lanet etti hadis-i şerifinde gördüğümüz üzere. Bu hadis-i şerif oraya hususi olmakla beraber Şam. hüküm umumidir. Yani haramlarda aracılıkların hepsi harama dahildir. Peki. Aynen o haramı yapmış gibidir. <Gülüyor> e ben çekim yapmadım. E yapmadın, öyle deşifre ettin, yayınladın. E ben Bu sesi ben almadım ki. Bunu seyretmişler. Ortaya demişler. E tamam da. Üzümü de ben şarap yapmadım. <gülüyor> Üzümü de ben şarap yapmadım ama Peki. sen bunu dükkanda satıyorsan, Aa. sen bunu lingine koyduysan, sitene koyduysan, Bitti. bunu paylaştıysan veya ima ettiysen Bir de çok namusluları var. O namuslular da kendini elini, elini bulaştırmıyor. O da ima diyor. Neler çıktı ya Allah muhafaza ne fitneler var falan <gülüyor> derken sitenin adını veriyor. Peki. Bu da bunlar da ima ile aynı harama bulaşmışlardır. Şimdi fitne konusu. Fitne nedir? Şimdi geçen baktım birisi yine bir konuşma yapıyor. Ee, bizim hocalardan falan. Fitne katilden beterdir. Bu ayet meşhurdur. Fakat orada fitne kendi haleyle konuşulmayı diye tefsir ediyor Hı. ayeti. Halbuki ad-i de iki üç yerde yani geçer. Hadis-i şeriflerde de geçer. Şimdi iki ayet okuyun bir hadis okuyun. Estağfurullah vel fitnetu eşedlümünel <gülüyor> katliye fitne katilden beterdir. Bakara suresinin ayetinde geçen fitneden maksat şirktir. Bu ne demektir? Ee, bunu herkes kendine çekip de fitne yapıyorsunuz fitne katilden beterdir diye kendi hakkındaki konuyu buna sokmasın. Hı. Çünkü ayetin iniş sebebi var. E, burada da anlaşıldı. Bu da ha, burada, de, bu, nedir? Recepay'ı haramaydır diyelim. Haramay'da Recep'in biri midir? Hani o hilal meselesi ilk günü müdür? Girdi mi çıktı mı bilmeden Müslümanlar müşriklerle bir harbek tutuşmuşlar. Hı hı. Müşrikler de diyorlar ki Muhammed'in adamları sallallahu aleyhi ve sellem haram ayda kan döktüler şeklinde Müslümanları suçluyorlar. Bu bir şey nedir? E, yok suçluyorlar. E, Mevla da cevap veriyor. Ey Mekke müşrikleri yani Ebu Cehil'lere diyor. Vel fitnetim sizin yaptığınız şirk ...siz Allah'a ortak konuşuyorsunuz... ...Kâbe'nin içine putlar doldurmuşsunuz... ...eşeddümünel katli... ...yani Müslümanlar orada adam öldürmüşler ama... ...bu bir harptir... ...orada birbirine girmişler... ...bir de Recepay'ı girdi mi girmedi mi... ...hilalin görünme meselesi var... ...ayın başı sonu şimdi bile takvimde yazdığı halde çoğu bilmiyor... Tamam, ...e şimdi hocam. bu nedir? Şirk bizim... adam öldürmekten Hı... beter... ...bu fitne... Tamam, ...bizim gündelikte gündelik kullandığımız fitne fesat bu, işinde e... nedir... ...mesela bu, bu, bu işlerde nedir? Fitne imtihan durumu? manasına da gelir büyüdeki işte Harut Marut'u biz fitneyiz yani size imtihan için gönderildik o dair. Bizimki şuna gelir. Yani bu ses şey bak fitne midir? El fitnetü naimetün Hı -hı. bu hadis bize geliyor. Fitne uykudadır. <gülüyor> Peygamber bedduasını almıştır uyandırana Allah lanet etsin. Allah onu laneti de açalım rahmetinden uzak etsin. Yani Hı -hı. cennetinden mahrum etsin. Peygamber duası ve kul nebiyin mücabbi mutlaka bak mutlaka burada peygamber bedduası almak ne lüzum var fitne nedir şimdi mesela diyor ki sana karı koca arasını düzeltmek için iki grup arasını ıslah için bir müslüman bir müslümana barıştırmak için yalan bile caiz diyor yalan bile caiz sen yalan bile konuşulmak caiz olan bir yerde yalan değil ki her doğru her yerde söylenmez kuralı da var doğru konuşmak B bırak, yalan da katarak o doğruyu söylemek caiz değil. Mesela adam dedi ki bir adamın aleyhine bir şey konuştu. Şimdi bunu oraya taşımak nemime, söz taşımak. En büyük günahlardan, haramlardan, kebal günahlardan sayılan bir şey. Söz taşımak. Şimdi söz taşımak ne demek? Söz taşımak niye kötü olsun? Ya yani Söz taşımak diye meşhurdur bu nemime. Söz taşımanın günahlığı ne zamandır? İyi sözse günah değildir. O taşımakta fazilet var ve sevap var. Sözse, islahsa. Sevap var. Peki bu söz taşımanın o zaman maksadı nedir? Arayı bozmak için birbirine düşman etmek için söz taşımak kaydıyla mukayyettir. Ama herkes bunu anladığı için öbürü zaten kötü olmaz diye Hı -hı. söz taşımaktan değil mi genel konuşuluyor. Özel mana murat ediliyor. Yani ara bozmak için söz taşımak bu adam öldürmekten de birçok bir cinayetlere sebep olmuştur. Aynı zamanda da o peygamber lanetine de. Peygamber lanetine bu girer. Bu girer. Şimdi sizin dediğiniz ses şeyine atmak o bunun en üst perdesi. O bunun en üst perdesi. Bu şöyle dediği nakletse nemimedir. Kabir azabının ekserisi kabir azabının ekserisi Buhari hadisinde kabirde inim inim diyeceksin ya, ya insan Müslümansın ya Allah'a inanıyorsun. Ahirete inanıyorsun. Ölüm var. Kabir var. Diyoruz. Bugünkü dersimizde de bu geçiyor. Şimdi hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki bu iki kabir e, ahal, şeyine, e, meyyitlere azap ediliyor. Bu ikisinin azabı, kabir azabı haktır. Bunu kimse inkar edemez. El-i Sünnet'in bütün kitaplarında vardır ve sayat-ı şeriflerde de vardır. Edenler nerede vardır. O bizim itibar Niye de... o kabir azapları? La-yuhazzebani fi Şimdi diyor bir şey söyleyeceğim size. Çok da büyük bir günah gibi görmeyeceksiniz ama azapları bu iki sebeptendir. Kâne-i bu iki kabirde yatanların birisi Lâistifrum min idrardan sakınmazdı. idrarı üstüne sıçratırdı. Vekan elaharu bir diğeri yemşiyi binnememiydi. Laf taşırdı. Laf taşırdı. Şimdi laf taşırdığı al internete koyardı. internete koyardı. Bunlar o zaman kabirde pirzola olacak Kabirdeki yani. azabın şey yok yani. Yok. Haddi hesabı yok. Şimdi iniminini dinlemek avukatın yok, mahkemen yok, çıkma ümidin yok, kendizin yok, arayan yok, ziyaretçi yok. Böyle bir yeri göze alıp sen iman etmiyorsan sorun yok. Müslümanım diyorsan çok büyük bir itikadi problem var. Müslümanım diye bir sesi yayıyorsam eyvahlar Laf olsun taşımak. sana. Peki. Laf taşımak. Yani adamın konuştuğu bütün lafları hem de bir kişiye taşımak değil. Milyonlar bütün genele taşımak. Bunun tek kelimeyle tabiri nemiymedir laf taşımak buna kim günah değil diyebilir ya Peki. buna günah değil diyen Allah muhafaza dinden de çıkabilir çünkü helala haram diyen harama helal diyen kafir olur tamam hocam bugün şeyimiz limitsiz değil bizden sonra öteki gündem sevgili Pelin çift devam edecek 10-23-30'da onun için hızlı gitmek istiyorum soruları da biriktirmeden daha fazla yine maalesef bugünlerde soruları sorarken bir de açma ihtiyacı hissediyoruz bir soru soracağım ama bunun yine güncelli ilgisi yok fakat şöyle bir duruma netlik getirmek için bu e, gündelik hayatımızda da var olan, bugün aktüel olarak tartıştığımız bir mesele ama isim vermeden soruyorum. Şu, rüya ile amel etmek caiz midir? Ben bir rüya gördüm, bu işe girmeli miyim, girmemeli miyim gibi bir örnek olsun bu. Evet. Rüya ile amel etmek caiz midir? Rüya ile mi? amel edilir mi? Rüya, Efendim Aleyhisselam buyuruyor, nübüvvetin cüzlerinden bir cüzdür. Efendim, e, rüya salihatü, bir defa salih rüya diye kayıt var hadiste. E, müşral mümin, müminin dünyada peşin müjdesidir. Nasıl anlayacağız? Şimdi yani. ayet-i kerimede ne diyor? İşte el-âin-i Allah, Allah'ın dostlarına alem, korku yok. Onlar mahzun da olmazlar. Bir defa kimdir bu Allah'ın dostları? Onu da bir inceleyelim. Amenu. iman edenler ve kâhân-ı haramlardan sakınanlar. Bir defa bu kayıtları düşünelim. Peki. Ondan sonra levmül büşra onlara müjde var. Fil hayatı dünya, dünya hayatında ve fil ahire ahirette de. Bu dünya hayatındaki müjde nedir diyor tefsirlerde. Ve hadis-i şerifler bunu tefsir ediyor. Büşra'l ee, mümin, müminin dünyadaki peşin müjdesi er rüya salihatü. Salih rüyadır. Yani e, düzgün rüya. Şimdi salih rüya derken bir de adamın salih olmasından e, gelelim. Bu şartla, Önce fakat, rüyayı gören salih olacak. Fakat, fakat bazen e, he, rüyanın tabiri var mıdır? rüyanın tabiri vardır ve delalet ettiği manalar vardır ama tabiri ehil olan biri yapmalıdır ehil olmayan yaparsa yanlış manalar verebilir. Ee, Yusuf Aleyhisselam'ın e, rüyasında e, biliyorsunuz hükümdar bir rüya görmüştür. Yedi e, zayıf inek, yedi tavlı ineği yedi. Bu rüya Kur'an-ı Kerim'de geçmese şimdi diyecekler ki bu hoca hurafeler çok anlatıyor. Halbuki ayet-i kerimeyle sabittir. Bu melik, bu hükümdar kafirdir. Dolayısıyla kafirin gördüğü bir rüyada da tabiri Yusuf Aleyhisselam gibi biri yapıyorsa mana nedir? Yedi kıtlık senesi, yedi e bolluk senesinde biriken azığı tüketecek kadar zor geçecek. Bunun için bol tüketmemek, kıtlık senelerine hazırlıklı olmak lazım diye bir Maliye Bakanlığı'na da geçmesine sebep olan, hazine görevlisi olmasına sebep olan bir olay. Demek ki rüyanın tabiri iyi yapılırsa rüyaların yani görenin kafir bile olması bu rüya manasızdır anlamını getirmez. Şimdi rüyala rüyayla amel edilir mi? Evvela kaydımız şudur. Ş şerata biz şerat diyoruz yani korkmasınlar böyle el kesmek, kafa kastmak, atmak anlatmasınlar. Şerat dediğimiz İslam eşittir İslam diyoruz yani. Hmm. Ee, ama tabii ki tabirler böyle geçiyor. Ee, dinimize İslam di dininin genel kaidelerine uygun olmak şartıyla. Genel kaidelere uygun olmazsa. ...o rüyayla amel etmek caiz değildir mesela, mesela. Rüyanda dediler sana ki bir gün namaz kılma. Bir gün namaz kılma çünkü efendim bir gün namaz kılmazsan efendim sana şöyle bir şey o iyilik gelecek şudur budur. Veya dediler ki şu fakire şu fakire para veriyorsun bu yardımı kes. Şimdi İslam'a göre fakire yardım iyi bir şey namaz farz veyahut oruç farz oruç tutma böyle bir şeyler rüyanda ilham geldi nida geldi falan falan. bunu rüyaya da lüzum yok velev ki yerle gök arasında arş görsen o taht kurulmuş ufku kapatsa senin hakkında hakikaten görsen uyanıkken mesela beyazıt meslami hazretlerinin başına geldi çölde ufuk kapanmış arş taht kur, bir taht üzerinde bir nurlar yağıyor falan. ya bu tiyatro değil ona gösteriliyor bu Baktı Allah Allah ve ki manevi Mevla'dan bir lütuftur bir nida gelecek hatiften derler. Hatif sesin sahibi görülmeyen demek. telefonu da hatif der Araplar. Hmm. Şimdi mesela nida geldi neydir o? Ey, Eba, ya Eba Yezid ey Beyazıt e, yani o da bakıyor falan. Sen benim velimsin dostumsun ben seni dost eşindim. Yani Allah'ın bir nimeti olabilir hamd etmek şükretmek lazım. Ezilmek lazım üzülmek lazım. Peşine demesin mi ki ben sana haramları helal ettim. Deyince hadi melun şeytan oradan defol dedi. Avuzu çekti. Ne taht kaldı ama, ne taht. Ama herkes Bayezid'i Bestami değil. değil. değil. Şimdi ama sana da herkes, herkes Bayezid'i Bestami değil ama herkese de Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyas fukaha gelmiş. Yani bize bir ölçü veriyorlar. Ben şimdi beyaz Bestami değilim ama bana bu verilmiş. Bu bilgi bana verilmiş. Şimdi bana birisi gelse, istediği kadar havada uçsa ve bana birçok keramet gösterse ve ben ona Hızır Aleyhisselam budur en büyük evliyadır diye de inansam. Fakat o adam bana peşine dese ki bu gece yatsı namazını kılmayacaksın. Manen böyle emredildi sana deze. Bu adamın bütün uçtukları, kaçtukları istidraçtır. Şeytan tuzağıdır, cin katışığıdır, e, hiledir. Çünkü Allah Teala e, ya isyan noktasında büyük kolay itaat yoktur peki Allah buna bu hünerleri niye vermiştir imtihan olsun diye vermiş peki, bunu, olabilir bunu, bunu, bunu aklı olan herhalde ölçer de şunu merak aklı ederim. olan bir de ilmi, ilmi olan, olan. Sade akıl yetmiyor Aha. çünkü neden bazı haramlar bu demin dediğim kadar açık değildir yani namazı kılma dedi mi herkes anlar ki niye namazı kılma diyor bana Allah'ın ilahi bir şey olsa rahmani şeyde şey, şey, namaz terk edilmez der peki. Ama bazı mesela cahillikler olur onun için ne diyor cahilin sofusu şeytanın maskarası hesapları var onun için ilim şarttır Peki. ilim üzere olduğun zaman seni Allah'ın seni atlatamazlar ama rüya meselesinde de diyelim ki bu rüya İslam'a uygun mu İslam'ın ruhuna Kur'an'a sünnete uygun mu değil mi bir e, ilim ister yoksa da bir tabir yapan bir alime müracaat edilir bu neticede İslam'a uygunsa hüccet midir yani delil sayılır mı veyahut ortalığı bağlar mı kim karar verecek buna Yine buna Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdeki delillerimizin muaciyesinde Şahıs kendi gördüğü rüyam rüya ile veya kendisine gelen ilham ile. Mesela el sünnet itikat metinlerinde der ki vel ilhamu bir hücretin ee, ilham yani hani bir anda kalbine bir şey düşüyor bir fikir. Hı hı. Bu ehli hak nezdinde ehli sünnet katında ilim sebeplerinden değildir. Yani sana gelen bu ilham bana bir ayet hadis gibi ilim ve hüküm vermez. Ee, beni bağlamaz yani. Hı hı. Ama sen ilhamlarında tecrübe sahibi olan biri olarak e, kendi tecrübelerine dayanarak tecrübe ilim sebeplerindendir ama e, tecrübe ilim sebeplerinden kendi tecrübelerine dayanarak önce gelen ilhamlarda amel ettiğin noktalarda muafak mı oldun, mahzul mü oldun, mahcup mu oldun buna bakarsın. Bu senin gördüğün bir rüya. Eğer İslam'a uygun değilse reddedersin, kabul etmesin. Eğer İslam'a uygunsa Mesela sünnet vel cemaattan kıl kadar ayrılmayın, karış ayrılmayın. Veyahut ne diyor? Lente cema ümmeti ala dalale. Benim ümmetim sapıklıkta birleşmez. Ümmetin es, ehli sünnetin ekseriyeti nerededir? Ehli sünnetin ekseriyetinin nerede olduğuna bakılması gerekir. Dolayısıyla şimdi sana anda dendi ki mesela ehli sünnet vel cemaatın cumhurunu yani genelini şöyle, terk et ayrıl tek başına şuraya çıkışa gir. Somut, şöyle somutlaştırayım. Evet. Evet. Kalkıyorum. Ben görmedim ya yani görenler için. Ee, bu gece diyor peygamberi rüyamda gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu tamam. görüp görmediğimizi nasıl anlarız? Ben sorayım ama araya gidelim. Aradan sonra bunu cevaplayalım. Tamam. Kısa bir ara efendim. Evet kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Araya gitmeden önce rüyamda peygamberi gördüm. Ee, Hz. Muhammed'i gördüm. Sallallahu nasıl anlayacağız demiştim. E, e, evet, Hadis-i şerifte buyuruyor. Kim beni rüyasında görürse... Santa doğru hak o gerçeği görmüştür. Fe inne şeytane la la de var. Şeytan benim şeklime girip görünemez. Hmm. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hilye-i şerifindeki, şemail-i şerifesindeki e, vefat ettiğindeki sureti yani kendi görüntüsünü bilmediğin zaman bilen yok zaten. E, bilen yok ama var. Tarifleri var ya işte bir tutam sakallıydı sakalında işte 24 tane kadar beyazlık vardı. Genel bir tarif hilyeyi yapıyoruz. Şimdi buna uygun olacak. E, şeytan benim şeklime giremez ne demek? Benim olduğum. Ha bazı alimler diyorlar ki şeytan be, ben peygamberim diye görünemez gibi mana vermişler. Bu mana zayıftır. Yani. Çünkü niye zayıftır? E, bakıyoruz ki insanların rüyalarına peygamberim diye giren. Ee, ve onlara münkeri emreden, yanlış şeylere onları sevk eden şeytani rüyalar var. Tamam, o rüyada zaman, peygamberi gördüm diyen hakikaten peygamberimizi görmüştür. Öyle yok, gördüm mi? diyen değil. Ya? İşte bunu nasıl uçacağız? Rüyada gördüm diyen demiyor, rüyada gören diyor. Gör... Beni rüyada gören gerçeği görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez. Şeklime giremez. Ama onun asıl şeklini biliyorsan, yani asıl şekline giremez şeytan başka, başka şekle girip ben anladım. peygamberim diyebilir. Hal böyle olunca sorun nerede? Adam diyor ki mesela yani ben, emin diye, olmak için peygamberimizin de, sıfatlarını bilecek. E, bir hilyeyi bilmeksi lazım. Hmm. Benim bu ustanın sohbetlerim var. Hilye sohbetleri yani Şemail-i Şerife koca İmam-ı Tirmizi'nin Şemail kitabı var. Müstakil eseri. Peygamberimizi tarif ediyor. Tarif eden Şemail yani yüzü böyleydi, kaşı böyleydi, gözü böyleydi. Hmm. Şimdi adam diyor ki ben peygamber gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl gördün diyorum işte falan sakalı var mıydı? Yok diyor sakalı yoktu. Eyiznam sen üstü açık yatmışsın. <gülüyor> Ondan sonra efendim biraz soğuk almışsın. Şimdi neden? E, peygamberimizin sakallı olduğu mütevahat bir konu yani. Şimdi sen sakalsız görüyorsun. Ha çocukken gördüm tamam sakalı yoktur. Ha. Ama sen şimdi e, sakalı çıktıktan sonra nasıl sakalsız gördün? Veya Peygamberimizi gördüm, Sallallahu Aleyhi ve Sellem nasıl? Açık kadınların arasında oturuyordu. E şimdi bu konum <gülüyor> ve konjüktör buna müsaail mü, mü, mü, mü, mü, mü, mü, mü değildir. Hal böyle olunca yani peygamberimizi takım elbiseyle gördüm rüyasında. Pantolonla gördüm, ceketle gördüm. Sayı rüya değildir. E nasıl sayısa bilir yani? Şimdi buyuruyor ki yani atik de şirk ehline benzemeyin. Onların şekline bürünmeyin. Bir kan ve benzeyen onlardandır gibi nehihler buyuran biz zat. E şimdi daracık bir pantolon, pantolonsa da, da farş, şey Fransızca kelimeler yani düşünelim. Nereden geldiğini düşünelim. Şimdi bu kıyafette gördüm dediğin zaman bunun e, inandırıcılığı kayboluyor. Peygamberim sizin giyiniz gibi mi gelmiş? Sallallahu aleyhi ve sellem. Cübbesi entaresiyle falan mı? Yani cübbe şeyi... E, e, Tirmizi'de... E, yani lebise cübbeten, rumiyeten... Rumlardan gelmiş yani. Rum yapısı yani dikiş. Hmm. Dikişi kim olsa yapabilir. Kumaş da gelebilir. E, şey Bu şeyi dar. E, Zayikatel kümmeyn diyor. Buraları biraz darmış e, ama bir cübbe. Cübbe, o cübbe giydiğini söylüyor. Kaç rivayetlerde cübbe giydiğini söylüyor. Mekke sıcağında bazen de entahari giyerdi. giyerde? Entahari derken o zaten Zaraplarım o şimdiki yani. gibi bolluk yok. Kumaş bolluğu yok. Ondan dolayı libas şey oluyor. E, rida ve izar. E, rida üste giyinilen. Hani ihramın üstü gibi. Hı. Hı. Hı. Hı. İzar da peştemal dediğimiz alttan giyinilen. Şimdi yani e, izar giyindiğin zaman bazı kere altında... E, don olması da gerekmiyor. Çünkü bolluk yok. E, sonra tabi bazı hadis sahabeye soruyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sirval giyer miydi? Sirval şimdi bildiğimiz şal var ama hmm. şerahat donu diyorlar falan böyle geniş hmm. dona da derler hmm. içine giyilen. E, bu, bu, buyuruyor ki e, leylem ve neharan, seferan ve hazaran yolculukta da giyerim. E, hatta kadınlar hakkında buna çok önem veriyor elbisesinde e, rahimullahal vilat iç donu giyen yani şallar diyor ona giyen kadınlara Allah rahmetiyle muamele etsin neden? attan falan e, deveden şuradan buradan hmm, yolculukta hmm, düşerse hmm, hmm. erkekte o kadar sorun olmaz kadının içi başmış. görünmesin diye Teşekkür. şimdi e, bu e, şeyde efendim Efendimiz bizim gibi bol kumaş böyle bol entari e, bulamamış olabilir ama üstüne e, rida giydiği e, onu dolandığı bazı kere tek bir çarşaf gibi düşünün onu tümüne doladıkları sahabenin kıyafetlerine yani zikrediliyor. görürse eğer aşağı yukarı bu tür tarifle bu tür kıyafetlerle görür deyip bağlıyorum. Yok efendim sallallahu aleyhi ve sellemin şemaili bellidir. Efendim, Önce e, bunu öğrenmesi gerekir. Onu be, bence öğrenmesi gerekir. E, bu ile uygunsa uygunsa Aha. gördü. Bir de ne, ne buyuruyordu ona? Yani e, oradaki durum Aha. da önemlidir. Aha. Şeratsızlık e, yani bir e, İslam'a uymayan bir şey dedi bana. Efendim anneni ziyaret etme. Demez. bunu edemez hı hı. bu onun ruhuna aykırı gibi. sabah kalktığı his de önemli midir burada? yani rüyadan hı. sonra his de önemlidir fakat şimdi rüyasıyla amel etmesi meselesinde de diyebiliriz ki kendi rüyalarına tecrübe etmişse çıkıyorsa başkalarını bağlamaz ama kendisi eğer İslam'ın ruhuna da aykırı değilse kendisinin amel etmesine bir sakınca yoktur mesela <gülüyor> böyle bazı insanlar hakikaten bir sıkıntılı şeyler görürler ...yolculuğa çıkacaktır... ...bir alışveriş yapacaktır... ...bir konu vardır... ...oğursuzda bir sıkıntılı bir rüya görür... ...bazıları... Hı hı. ...o sıkıntı üzerine bir değerlendirme yapar... ...kendi kendine... ...ya ben bugün gitmeyeyim ya şuraya... Hı hı. ...yani uğursuzlanma manasında demiyorum... ...ondan uğursuzluk alsın demiyorum... ...ama ben böyle bir şeyler gördüğüm zaman... ...başıma böyle bir şey geldi... Tecrübe, tecrübe ettim. çok <gülüyor> Tutuyor hem ne su tutanlar i̇şte var. Binmez uçak düşer, uçağı kaçırır uçak düşer, arabaya binmez araba kaza geçirir falan. Ee, yani o tabii yetişememe anlamındakiler kader. <gülüyor> tabii rüya da kaderdendir. O rüyanın ona gösterileceği de kaderdir. <gülüyor> o rüya sebebiyle onun durdurulacağı da kaderdir. Onların hepsi kader. velakin bir insan rüyasında İslam'ın ruhuna aykırı bir şey yoksa... ...genel manada helalı haram etmiyor, haramı helal etmiyorsa... Bu noktada da gördüğü rüyada kendi amel etmek istiyorsa kendi çapında yani şuraya gitmeyeyim, şuraya gelmeyeyim gibi şunu almayayım, Aha. şunu satmayayım gibi konular. Kendiyle ilgili bir konular. Helal aram konusu değil, fetva konusu değil. Bunlar amel edebilir. Yani bu adam bunları amel ediyor diye sen rüyayla amel etmemelisin, niye amel ediyorsun da kimse ona Diyelim. diyemez. Peki. E bu benim hissim olsa ne olacak, içime bir sezgi gelse ne olacak yani. O anda içime böyle bir fikir düştü nedir yani rüya bundan, bundan bin kat edebilirim. rüya bundan bin kat gerçekçidir Peki. çünkü rüya misal alemindedir ve bir de yani abdestli yatmak meselesi baştan bazı sureler yatmadan mesela onu bir tarif eder misiniz mesela çok basit ya sünnet üzere nedir? yatmadan önce ne okusa iyidir bir insan için yatmadan, kendini hisseder rahatsız yatmadan hisseder. Üzere önce mesela sırf el okusa Ahit el kürsü okusa sabaha kadar Allah tarafından ona bir hafız korumacı bekler Hmm. bir melek görevlenir. Veyahat bir sure okusa. Mesela kulyayül kafirun suredir. Tam suredir. Ayet sure değil. Ama en büyük ayet. Ayet kulyayül kafirun okusa beraatüm bineş şirk. Diyor ki kulyayül kafirun okuz öyle yat. Çünkü bu şirkten beraattır. Yani o gece ölürsen kesin imanlı öldün. Fıtrat üzere öldün diyor. Bu bildikleri için söylüyorum. Yoksa Bukhari'de vesaire çok ...benim Doğallar kitabımda yatman bölümü var... ...sırf çoksa, o hadis var... ...günah çok ama kafirin suresini okudu... E ...günah çoksa da imanlı ölür... ...günah çok olanın imansız mı ölecek... ...ahiretliğin hesabını verir... ...Allah Teala affedebilir, şefaat erişebilir... ...onlar ayrı, imanlı ölen için çok kapı yok, var... ...kul, yoksa. E kul, kul yoksa... ...kul yoksa, kulaklı varsa da... ...orada da Mevla birbirinden razı ettirebilir onları... ...orada da hesaplaşmalar var... ...sevap verme var, o onun ondan razı olması var... Oğlum da bence kolaylaştırmayalım hocam. Çünkü kulak kul kul hakkını kulak kolaylaştırmıyoruz ama e, illa da kulak hakkını of, of, yine tozlu, sahibine bağlıyoruz zaten. Hayır sahibine bağlıyoruz. Evet. Hak sahibi razı olmadan diyor. Hak sahibinin rızası olmadan. Rızası olmadan, rızası olmadan Mevla af buyuruyor. Ya dolayısıyla ama onu razı eder mi? Mevla onun tarafından onu razı eder mi? Mahşer'de ne haller gerçekleşir? O ayrı bir şey. Peki. Şimdi çıkalım. yatarken abdestli olmanın ha, pardon, çok önemli. Abdestli, abdestli olmanın çok önemi vardır. Ee, bir de mesela bunu da izah etmiş olalım. Eee affedersiniz meşru bir ilişki tabii ki efendim doğaldır. Ondan sonra bir yorgunluk gelmiştir. Bu yorgunluk neticesinde namazda geçmiyor. Sabah namazına daha çok var. Uyuyacaktır. Cünüp olarak uyuma meselesi önemlidir. E, Fıkıh da yani hadis-i ve fıkıhta buna müsaade edilmiştir. Uyuyabilir. Yani cünüp olarak uyuyabilir. Hani cünüp olarak uyudu da o gece işte benim deprem oldu da adam evet, cünüp olarak öldü diye hiçbir biz. sorun yoktur. Kaldı enkaz altında gitti cehenneme. Kaldı etkiler. enkaz altında ama o zinadan cünüp değil ki. Hmm. Şimdi zinadan cünüpse bile cehenneme gitti kesin konuşulmaz. Çünkü onu Allah bilir ahirette azabını o ayrı bir şey. Hmm. Cehenneme kesin gittiğini kararın Mevla ...azap da edebilir, af da edebilir. O ayrı bir şey. Ama zinadan cünüplük başkadır. E, nikahtan cünüplük başkadır. E, nikahlı bir insanın cünüplük olmasında... ...efendim azabı mucik bir durum yoktur. Ne zaman vardır? Ne zaman ki sabah namazının vakti girer... ...daralana kadar yine bir şey yok. Çünkü imsak oldu mu kaldı güneşe bir buçuk saat diyelim. Hı hı. O bir buçuk saatte pay var. Ama artık 20 dakika kaldı, 25-10 dakika kaldı. E, bu 10 dakikada fırlasa jet gibi... şimşek gibi o da bir su falan vursa üç suyu da şartlanmayı bıraktık bir su da farzı yerine getiriyor zaten bir kere ama ancak bu sünneti de bıraktık farzı acı yetiştirir iki rekat bu vakte geldi mi bunun e, tabii ki cünüp uyuması ve cünüp olması da bunun azabı mucib bir haldir zaten çünkü namaz geçiyor cünüp vaziyette demektir nikahlı bile olsa Ta, tabi nikahlı bile olsa çünkü neden Namazı kaçırdığı için yani namaz vaktini geçirdiği, geçireceği noktaya kadar Aha. buna müsaade vardır. Ama yıkanıp da namazı kurtaracak paya kadar. O pay içinde yıkandıktan sonra bunda mahsur yoktur. Hocam madem yatağın yorganı araladık peki yok. Soracağım. Şimdi bu durumda yalnız şunu öneriyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, çok önemli bir mese e, sünnetidir. E, kendisi de e, tabii ki beşerdir. Bu itibarla gusül süley eden halleri olmuştur. Arada buyurur uyuyacaksanız namaz abdesti gibi abdest alın. Sırf namaz abdesti. Namaz gibi. abdestine kalkan zaten. İşte Bu, onu diyorum onu yani. da ama şu var kendisi onu yapardı. Yani namaz abdesti alırdı. Evet. E, uyurdu. Yani namaz abdesti gibi abdest alın. Şey bir hadis-i şerifte korkarım her mümin imanla öyle abdestli ölenin cenazesinde Cebrail Aleyhisselam hazır bulunur. Ama siz abdestsiz ölme, ölmeyin. Aniden uykuda ölüm gelebilir. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın cenazenize teşrifinden... ...hani mahrum olmayı evet. manasa. Yoksa hani günahkardır, azaptadır gibi bir şey. Değil. Yok. Hocam şimdi... E, ...cinsel isteksizlik var eşler arasında. E, karşılıklı tatmin eksikliği var. Bu bir boşanma sebebidir? Bu boşanma sebebi niye olsun? E, gittiler doktor, tedavi, hap, ilaç, ot filan ama şey yok memnuniyet yok doyum yok. E tamam da şimdi ne burada e, boşanma derken erkeğin kadını boşaması meselesi başkadır. Kadının erkekten boşanmak istemesi başkadır. Kadının erkekten yani kadın da erkekten e, bu e, anlamda. Yok erkekte iktidarsızlık değil. varsa. Evet tedavisi varsa e, kadının şeriat mahkemesine yani e, kadıya müracaat hakkı vardır. Hani İslam'da boşama erkeğe verilmiştir. Ama kadına da zulüm ve azap yoktur. Dolayısıyla kadın o konumda olup Allah muhafaza gözü dışarıda kalıp zinaya düşme tehlikelerine ge gelmişse e efendim. Gözü dışarıda falan değil ama kadın mutlu değil. Ama mutlu değil derken eğer erkekte iktidar varsa. iktidar yok. iktidar yoksa var. mahkeme boşar. Yani şeriat kadının hakkıdır. kadının hakkıdır o taleple gitmek. Hmm. O zaman şeriat mahkemesi de fesh edebiliyor nikahı. Yani nikahı bozabiliyor. Nikahat hani ya. adam talak vermese de. Bir de var adam hani boşadım demiyor. İnadına kadını tutmak istiyor. Başkasına göndermek istemiyor. O zaman kadına zulüm ve olacağından dolayı. Yani orada şeriat devreye girer. Fesh yapar. Yani nikahı şey eder. Çünkü iktidarsızlıkta ama bu. Evet erkeğin kadından sıkıntısı var. Aslında. Erkeğin kadından sıkıntısı ne olabilir? Ya yani ne gibi olabilir? Kadın even kocasına cinsel isteğine icabet etmiyorsa, evet. izin vermiyorsa, devamlı bahane çıkarıyorsa ben hastayım, evet. ustayım, şu dur budur, başım ağrıyor. E, Bacım ağrıyor o o tabii e, sabırlı olmak lazım. Yani sabır çok önemlidir İslam'da. Yani tahammül etmek lazım. Şimdi, sabrın sınırını kullanmak lazım. Ben yani iki yıl tahammül edeni sonra boşananı tanıyorum. Hocam şimdi adam 2 e, zaten tahammül etti. E, yani bazı bu insanlar öyle sabırlılar var. 30 sene evlenmişler, bağlanmışlar bu büyülerden sebep bağlanmışlar. Hiç kimseye de konuyu bile açmamışlar. Yani şimdi kimisi ne namuslu aile der, kimisi ne ahmak aile der, o başka mesele. Yani derdine derman niye aramamış. Ama çok da böyle haya eden insanlar var. El haya iman, utanmak da imandandır. De değişik bir şey. Evet. Durabilene ne mutlu mesela iç konusunu dışarıya yansıtmamış etmemiş. Ama tabii e, psikolojik bir sorun haline gelip, haramlara insanı teşvik edip, ee, ...günahlara süsleyecek şekle gelirse... ...bir harama bir günaha düşmektense... Bir de, ...mecburen derdine derman aramak... ...bir de buradaki rahatsızlık... E, ...pek çok geçimsizliği... ...bu doğuruyor, şiddeti doğuruyor... tabi e, tabi efendim ...kötü konuşmalar, kalp kırıcı sözler sarf etmeler... ...dayaklar, dö dövmeler etmeler... Aha. ...sövmeler çok büyük şeyleri Hadi var onun... ...yani e, de, erkek de bu, bu durumda... ...efendim... E, ...kadının e, kendi bu ihtiyaçlarını... ...tatmin etmiyor ve bundan dolayı erkek zora giriyor. Tabii Allah için sabrederse ecir alır. Ama velakin ben sabır sınırını zorluyorum ama buradan ileri günah dairesine girme tehlikesiyle karşı karşıyayım. Hak boşanmak mıdır erkek tarafından? Buyur. Karısı tarafından doyumsuz Yani karısını mutlu etmiyor. Evet. Boşanması erkeğin hakkı mıdır? Boşanması erkeğin hakkı derken o zaman yani İslamiyet'te tabii biliyorsun ikinci alma izni vermiş. E, illaki boşama yoluna Allah'ın en kızdığı helal helal ama en sevmediği talaktır yani boşama şeydir e, kadının düzelecek bir tarafı varsa e, bunu söyleyebilir yani bak boşamak durumunda kalacağım seni falan bana böyle aksilik etme böyle hastalık B var hocam, biliyorsunuz ama kadın da gelinmiyor. derse ki bu benim elimde bir şey değil ben de bu, bu durumdan muzdaribim ama benim elimde değil sen de o zaman tabi ona da ...kendi müsaade etmelidir. Sen ihtiyacını kendini tatmin edecek şekilde... ...çünkü nikah yolu açık. Hmm. E kadında da bak ne dedik... E ...ona da zulmetmiyor İslamiyet. Kadında da diyor ki git kadıya... ...şaraat seni fesketsin, ...sen de özgür kal, git başkasıyla evlen. Ona da o, onu veriyor. Tabii. Ona da hakkı veriyor, buna da bu hakkı veriyor. Kadının muayyen gününde ilişki mekruh mudur? Haramdır. haramdır. Mekruh değil, kebair günahlardandır. Çünkü ayet-i kerimeyle sabittir. Esraübile ve eselünek <gülüyor> ...kadınların adet halinden sana soruyorlar. Bu İslam'da ayıp yok. Şimdi biz bunları konuşuyoruz ben ...niye bu ayıp konuları soruyor? soruyorlar? Seni ayıplıyorlar. Beni ayıplamıyorlar ekseri de. Bana da diyorlar çok izahatı fazla. Bana da diyorlar fazla izahat yapıyorsun bu işleri. <gülüyor> Yahu kardeşim, Kur'an'da ayette, hadiste olan bir şey... E, ayıp ayıplak lafı niye var? Osmanlı'dan kalma bir laf. Çünkü bunlar konuşulmazsa birçok haramlara gider. Bunlardan sıkıntısı olan çok insan. E, e, adet hali kulü ezen. Bu bir hastalıktır yani eziyet verici bir şey kadının çünkü kan kaybı ve güç zafiyeti var. <gülüyor> Kadınlardan uzlet edin. Uzlet edin ayrılın. Fakat bunu tabi Yahudiler e, eski şeriatlarda çok ileri götürmüşler. Odaya da koymuyorlar. Sofraya da oturtmuyorlar. ya Aynı yatakta da yatmıyorlarmış. Ama İslamiyet geldiğinde fil <gülüyor> mehizi hayız halinde e, cinsel ilişkiye girmeyin ile sınırlamış. Öle attak Bak bir daha, kadına ayrılın, uzdet edin. E, ...deyince yetmedi. Yani halbuki ayetlerin birçoğunda bir kelimeyle geçer. Çünkü Kur'an-ı Kerim özdür. Ama bu hadde açıyor onu. Öle attak Sakın onlara yaklaşmayın. Yani cinsel manada yaklaşmayın. Yoksa elini tutmayın manasına değil. Hı hı. Efendim yine aynı hı hı. karı koca efendim birbirini öpebilirler. Sarılabilirler, bunlarda hiç bir sakıncı yok? Hı -hı. Yani bu yaklaşmanın manası İş. odasına girmeyin değil, ilişkiye girmeyin, İlişki. hatta ya turne temizleninceye kadar. Yani onlar işte özel fıkıhı ilimleri var, günü var, şeyi var. E, temizlenecekler, guslederler. Ona feyda tahtahar ne? Atikerime de. Şimdi bunu hoca efendim mihrabta okuyor, ayıp olmuyor. İmam Kabe'de okuyor, herkes uuu. Güzel uygulamaya başlıyor. Halbuki anladım. Şimdi iki tane hoca efendi vardı. Meşhur ikisi de rahmetli oldu. İsimlerini vermeyeyim. Hmm. Biri öbürüne çatıyor. İkisi de kurra'dan. Bu kurra yani kıraat ilmiyle orasını hoca efendiler de... Birbirinden hmm. hafif çekemezler. Zaten bu hocaların bir kısmı da çekemezler de. <gülüyor> ondan sonra... ...şimdi o da bizim hocamızdı, o da hocamızdı. Allah'a emanet. Bunlar ama Türkiye'ye mal olmuş adam. Birisi çok meşhur, öbürü bizce meşhur. Ondan sonra... O şimdi onun için diyor ki o kıraatta çok ileridir ama e, yani kıraatı var ama bu da kurallığı bekliyor onun yerine. Benim hakkım kasm edildi. Bu reisül ül kura makamı var. Hmm. Ona verildi falan. Onu derken ya diyor hayz ayeti okundurken Allah Allah başlıyor barmağı ağlamağı diyor. Şimdi yani demek istiyor ki manatını <gülüyor> anlamıyor demek ki Halbuki ozat da onun manatını anlamayacak biri değildi O da Osmanlı'dan gelme bir O orada okuyanın. E, kıraatının tilavetinin işte Allah kelamı olmasının manasından hazlandığından o da Allah Allah diyor canım o da öyle bir cahil biri değil ya kardeşim tamam <gülüyor> e, şimdi şu var e, <gülüyor> efendim e, ayeti kerimeleri bu ayet okumasan hatim olmuyor Tabii. yani bunu şimdi kâbede okuduğu zaman o çoğu ağlayanlar hangi ayette ağladığını manası bilmiyor ama bu hakkın buyruğudur bu bizim ahiretimize müteallıktır. Sen bu emri kırdığın zaman azapta, cehennemde kalma tehlikan var. Onun için ağlamak hakkındır yani. Böyle bir günaha düş düş düşeceksen ağlayacaksın. Onun için yanaşmayın temizlenene kadar. De, temizlendiler. Fetuhunne. Onlara gelin. Yani ilişkiye girerseniz girin. Yani illa emir değil canım hemen yıkanır yıkanmaz. De, de i̇stediğiniz zaman. Min hayzü emerekümullâhu. Allah'ın size emrettiği cihetten gelir. Bu ayettir değil mi? Bu ayet. Allah'ın size emrettiği cihet nedir? Döl yatağıdır. Tamam. Nedir? Ters ilişkide aynen haramdır. Yani o da haram. Bu o hususta da ayeti bu. Hadis-i de mel'unun lanetlenmiştir. Bunu tekrar tekrar söyleyelim. Bütün e, Müslümanları sakındıralım Allah için. Lanetlenmiştir. Allah'ın rahmetinden kovulmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bedduasına çarpılmıştır. Men etaha haizan ee, adet halindeki bir kadınla ilişkiye giren, Emirat enviriyah veya eşilen ters eşilen ters ilişkiye giren, bunlar lanetlenmiştir. Onun için ben bu işi yaptım. Ne olacak? Tövbe edersin Bilmemiş olabilirsin. Evet. Nefsine uymuş olabilirsin. Allah'tan Peki. yalnız bunu ne yapmamak lazım? Millete yaymamak. Böyle hocalara gidip fetva sormasına üzülmek. Ben hepsinin fetvasını toptan buradan veriyorum. Allah'la arasında tövbe etsin Kimseye Konu konuyu açmasın. Bir daha da yapmamak üzere Allah'a söz ver. Peki şimdi hocam bu nikah meselesinde erkeğin kadından e, hakları var. Ve sonra az önce de söylediniz boşandım. Üç, üç talakla boş, boş, boşuyor da. Evet. Kadının e, erkekten boşanma hakkı yok mu? Mehir istemekten başka. Kadının hakkı var ama bunu tabii öğretmiyorlar kadınlara. Nikah kıyılırken bu verilmesi gerekiyor. Yani nikah kıyılırken kadın ben de istediğimde seni boşayabilirim diye bir dese, şart dese... Olur. Yalnız onu da orada e, o lafı da genel bir şekilde kullanacak yani kadınların lehine konuşuyorum burada onlara biraz tiyolar verelim diye hmm. yani uyanık olsunlar zavallılar e, zarara uğrayan ekseri onlar oluyor Maalesef. E, dolayısıyla zarara uğratılıyorlar yani onu genel manada konuşacak çünkü orada o laf konuşursa o meclis dağılana kadar veya da oradan dağılmadan gibi bir şey çıkar. Genel manada ben de sıkı yani bir rahatsızlık duyduğum zaman zulme eziyete oran gibi yani genel manada talak eline talak hakkını bana da verilmesi şartıyla kabul ettim. Ya o boş akdi dese, bu ilişkiyi bitirecekse bitirecek olan taraf benim derse. Yok bitirecek olan taraf o değil erkeğin hakkı yine var. Ha, ama Erkeğin benim de kadın alamaz. Erkeğin hakkı o... kendinde duruyor benim de. de Benimle benim olsun böyle bir hak kimse de bunu hiç yapmıyor baştan. E, tabii yapmaya da bilir ama sonra çok zorluklara düşen kadınlar e, şikayetleniyorlar. Geliyorlar benim eşim beni şöyle dövüyor böyle sövüyor. Peki, ama bu... şu an böyle bir şey yok diyelim. Almamış yani nikah kıyılırken Hı -hı. olacak bir şey bu. 3-5 dakikalık bir süre içinde evet. bu geçti geçti. Evet. E, bunu, bu, bunun şimdi e, başka şekilleri yok mu? Demin dedik. Mesela ters ilişkiye zorlanmak gibi affedersiniz başka erkeklerle ilişkiye zorlanmak gibi affedersiniz efendim işte acayip tartlar, marplar kadının bütün her tarafı. Evet. Burada İslamiyet e, mahkemeler kurmuştur e, bunlara müracaat edilir bu müracaatlar neticesinde heyet yani bir heyet veyahut da kadı Allah ve Resulü'nün yetkisiyle bu ne yapar halifelik nedir hilafet esasen nedir? Ben yeryüzüne halife koyacağım Mevla buyurdu, Adem aleyhisselam için. O zaman cinler vardı dünyada. Birbirini öldürüyorlardı. Mevla buyurdu ben yeryüzüne halife koyacağım. Adem halifedir. E şimdi halife ya Davud. E, ey Davud diyor Allah peygamberine. Biz seni yeryüzünde halife yaptık. E niye? İnsanlar arasında hak ile hükmet. Halifeliğin manası ben ağayım paşayım padişahım demek değil. Allah ve Resulü'nün buyrukları, vahyin sistemleri ve kaidelerin tevcihinde yönlendirmesiyle Allah'ın buyruğunu burada, Allah Teala gelip seninle görüşmez. Seninle hanımın arasında olay çıktı, Allah seni huzuruna kabul etmez. Resulullah olsa kabul ederdi. Sallallahu aleyhi ve gidiyorlardı karılar, kocalar, herkes şikayetini yapıyordu. Ama Allah Teala direkt o makam seninle görüşmez. Habibine vahyetti etti? Ana kaideleri. Habibi sallallahu aleyhi bunları uyguladı bu uygulamaktan sonra ya bu bek sıktıktan beri gelen sistemde tabii ki şu anda alimler e, efendim e, peygamberlerin varisleridir yani o kaidelerin bilinmesi o kaidelerin neticesinde şöyle kadı dediğimiz kadi kazadan geliyor kaza hüküm demek hı hı. E, ben seni halife yaptım insanlar arasında hak ile hükmet velat ettim böyle var nefsinin arzusuna Uyma yani bu benim kızımdır diye ona göre yanlı fetva verme bu benim düşmanımdır diye onun aleyhine fetva verme. Şunu da ekleyelim kadıncağız o eziyet gören kadıncağız ben evlilik esnasında boşanma hakkını almadım diye boşanamamazlık edemez çünkü kadın zulüm görüyor. Ya i̇şte o zulüm görüyor ama şimdi İslam mahkemesi kadın adamı çağırır adama tazir eder kınama verilir adamı hapse attırılma hakkı var dolayısıyla adamın yaptığı zulümleri engelleyici esbab var. Engelleyici şeyler yani onun tamam. bir süreci var. Şunu, şunu bir Bu şey süreç daha... uygulamaya sokulur yani. Tamam, hani daha şu daha kadına izle. denmez ki git kocana kocan dövüyorsa da, dövüyorsa da ne yapıyorsa yapsın sen sabretmek zorundasın şeklinde yani mahkeme de demez. De onunsun diyemez yani. Yani e, genel tabii ki böyle ufak tefek oluyor. meseleler Hiç böyle üst. hötütler değil. Ama hakikaten bir tarafını kıracak e, vücudunu işte moral alsacak e, yani... E, hakikaten ben, bence, bence, can tehlikesi olan. Yani. Ben, tamam bence şununla özetledim bu güzel tespitti Kadın da isterse e, nikah kıyarken ben de boşanma hakkından istiyorum diyebilir ve alabilir. O baştan olursa? Peki. Baştan tamam Baştan olursa? Olacak. Peki hocam İslam'da romantizm dediğimiz şey var mıdır? Mesela ben biliyorum Hazreti Ayşe peygamberimiz Hazreti Ayşe'nin saçlarını tararmış falan. Evet. radıyallahu teala e şimdi hadi İslam bunu teşvik eder mi romantizm diye diyelim Biz siz bunu ne deyin işte e, ne bileyim özel bir gün özel bir yemek <gülüyor> insanların kendini e, hissetmesi yani Allah Teala e, kadının kocasına güzel görünmesini e, sever erkeğin karısına güzel görünmesini sever İbn-i Abbas radıyallahu teala büyük sahabi e, mesela e, koku sürer ederdi derdi ki ben hanımım bana koku sürünsün istiyorum kadınların dışarı çıkarken sürmeleri hiç caiz değil. Başka erkeklerin kokusunu alması hiç caiz değil. Hmm. Ama kocasına sürmesi dışarı çıkarken. Erkekte bir şeyvani meta değildir erkek. Ama hocam onda çekici alıyor. Diğer kadınlara karşı. Evet. E, sen zaten onu niye soruyorsun ki erkeğin de öbür kadınlarla oturması, bir yerde çalışmasını sor o zaman yani o zaman onu bir soru şey oradan girersek gider. hepsi yani ki de yok, erkek şimdi dışarı çıkarken sürebiliyor ne bilim, ama erkek çıkarken biniyor. derken erkeğin 5 vakit mescide gitmesi cumaya katılması vesaire erkeğin sosyal içtimai birçok vazife vermiş İslamiyet kadına zaten her dakika çık dışarıda pazarları teftiş et diye bir görev vermemiş yani, ki İslamiyet metrobüse bindi adam biraz güzel kokular da sürdü şimdi çeki çıkılıyor adama e, bu, yani toplumda mesela İslamiyet neyi söylüyor cumaya giderken Sür. Sür, namaza giderken, misafir kabul ederken. Hmm. Bu sünnetin de nesi var? E yerleri var. E sen dediğin gibi metrobüste sürersen de önüne gelen kadın böyle yapsın diye bu uygun mudur yani? Şimdi İslam'ın bir ruhu var. Peki. Bu ruhu elde ettiğin zaman her konuyu ona bir kıyas yapabiliyorsun. Aynen. Dolayısıyla senin niyetin nedir? Eğer diyor bir kokuyu bir insan hadis-i şerif. Ki koku meselesi çok geçer. Allah rızası için sürüyorsa. Kadının kocası için sürmesi Allah rızasıdır. Hı. Erkeğin hanımı için sürmesi Allah rızasıdır. Peygamberimiz de çok sürermiş. Çok sürerdi. Ve, e, ama kendi zaten e, kokuya muhtaç değildi. Fakat kokuyu çok severdi. E, hobi beyle, dünyanızdan üç şey bana sevdirildi. Birisi kokudur. Attayım. Şimdi e, dünyanızdan. Sizin dünyanız ama... Bana üç şey sevdirin. Bu koku meselesine çok önem vermiş. Çünkü Müslümanın çok iyi kokması lazım. Cahiliyet toplumu o zaman suyun kıtlığı, suyun azlığı, ortamın sıcaklığı, terin fazlalığı nedeniyle kerih kokular. Evet. Mesela yani ne kadar üzerine durardı o. Soğan yiyen, soğan sarımsak yiyen, bizden uzak dursun, mescitlerimizden uzak dursun. Çünkü neden toplumsal yerler yani camiye bile gelmesin. E, camiye gelmesin derken şu demektir esasen. İyi ben cemaattan sıyırayım diye e, soğan yiyeyim. O demiyor ki sana. Demek istiyor ki soğanının kokusu gidecek derecede. İlla e, yiyecekseniz öldürün. E, şey Pişirerek öldürün diyor. Yani piş, pişmiş yersen koku bırakmaz. Evet. Ama e, cuma için koku sürse, cuma için bayram namazına çıkıyor, veya vakit namazına çıkıyor. Bir Müslümanlarla karşılaşacak. Bu niyetle sürerse allah Teala kıyamet günü diyor onun. Bak kabirden kalkmış mahşere. Sen dersin ki leş gibi kalkacak. Mezardan yeni çıkmış. Zaten mezarda adamın kendisi yoktu ki. Evet. Kemiklerini Mevla birleştiriyor. Kemik de kalmamış. Ee, kuyruk sokumundan cem etti. Terkibini yeni bir beden. Hocam, bence metrobüste de sürsün diyebiliyor musunuz? Metrobüste, toplu ulaşım araçlarında... Ee, ...insanlar tabi sigara içilen ortamlardan çıkıyor... ...belki imkanı yok birkaç gündür üstünü değiştirmemiş... ...ama şimdi kimyasal e, sahi, kokular çıkıyorlar... Evet yani kimya... ...efendim şimdi... Hayır, ...bir de kimyasal kokuyorlar insanlar kimyasal olarak... ...yani yediğimiz içtiğimiz... ...o yani da tamam ama bir çıkıyor. de şeyi sıkıyorlar fısfıslar... ...bunlarda birçok için kimyevi madde olduğu için... Ha. ...benim nefesimi atıyor ...ben asansöre bir adam benden evvel orada sıkmış olsa... ...ben o sonra nefes almıyorum inene kadar... Hmm. ...böyle duruyorum... ...çünkü o nefesi bir alsam içime bazı kere 3 ay yüksürdüğüm var... E şimdi hassasiyeti olan insanlar var bilmem ne Fazla sıkmasın Yani fazlayı da bırak bağlayalım. kokuları doğal değil Yani Hiç. şu andaki kokular doğal değil Buna da Hiç dikkat, şey. dikkat şey etmek lazım ki. Ama nedir Allah rızası için Koku sürerse hmm. Bir de onun zıttı hadis-i şerif var Kim Allah rızası için değil de insanlar kokumu beğensin Desinler beğensinler Veya şehvet için haramı tahrik Yani e, Kendi helal olmayan kadına kendini beğendirmek Veya erkek ...helal olmayan bir kadına veyahut kadın... ...helal olmayan bir erkeğe kokusuyla celbetmek için sürerse... ...kıyamet günü geldiğinde mahşere... ...kokusu e, laşenin kokusundan daha kerih gelecek. Laşe ne hocam? Laşe e, yani ölmüş hayvan hmm. kokusundan... Hmm. ...ki burnunu tıkamadan yandan geçemezsin yani... ...öyle insan ölüsü de çok ağır kokar da... E, ...bu kokudan daha pis bir kokuyla gelecek. Yani mahşer öyle bir yer ki mahşer... ...herkesin ne yaptığı ekranda... ...yani adamın kendi suratında... Katil mesela gelecek. Sancak vermişler. Gadir gelecek. Gadir aldatmış, kandırmış birilerini. Eee yubazul kıyamet lidlîva'ul, يعرفو bi. İnsanları aldatan kişi için eee veyahut da devlet reisine itaat etmesi gereken noktadaki ülü'l-emre efendim onu kandırmış, ona hainlik etmiş, vefasızlık etmiş. Gadir. Eee da buradan gelir. Katlerdir Onun için kıyamet günü bir sancak dikilecek. O onunla tanınacak. Bütün millet bakacak bu hain, gaddar. Yani mesela katil. Katilin anında yazmayabilir. Ama mahşer öyle bir yer ki onun efendim yanına bir şey dikecekler. Bir alem, nişan. Orada yazıyor. Bu adam Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir. Yani katil olduğundan dolayı. Böyle değişik değişmiş. Mesela faiz yiyenin Kur'an-ı Kerim tasvir ediyor. Dünyada faiz yemişler. La ekubune. E, kabirlerinden kalkamazlar. İllaka ma'u mulledi. Ettehattu'ş şeytanu min el şeytan çarpmış gibi yani saralı gibi düşecekler kalkıyor. Bütün mahşerdekiler bakacaklar. Ya bu adam ne olmuş buna böyle? Niye devriliyor kalkıyor? Herkes diyecekler ki haram yemişler. Bazen bazen şöyle bir şey geliyor hocam. Tam da bu aslında teşbih hata olmuş. Sanki böyle kıyamet bunun gibi bir yer. Böyle bir dev bir ekran. Gel bakalım Ali oğlu Veli, senin hayatın ve günahlarının burada bütün o yani insanlara sür oynatılacak bir şey Oynatılacak midir? evet. İyisi yani, kötüsü her şey Evet, elli bin sene sürmesinin de fi yevmin kâne mükdâr sene. Deseniz asıl gizli kamera yani orada. esas gizli kamera çekimler orada çıkacak. Eyvah eyvah. Ama Mevla gizlediğinde gizleyecek. Allah, mesela ne diyor? Allah hesabı çok çabuk görür. İstese Adem aleyhisselamdan son insana kadar ...cinler de hesaba dahil, melekler hesapsız... ...mükellef değil... Hı hı. ...milyarlar, trilyonlar, katır trilyonlar olabilir... ...çünkü maşere kadar... ...ne kadar insan daha yaratılacak... ...bunları bilmiyoruz... ...bir de cinler kat kat fazla olduğunu biliyoruz... ...bütün bunların hesabını... ...saniyede görür, saniyede... ...yani Allah'ın hesabı çok çabuk... Ama elli, ...oranın saniyesini el, ...yok elli bin sene niye... ...istese görür... Hı hı. ...ama 50 bin sene meselesinde... Neden? ...işte bu teşhirler var... ...göstermeler var, tanıtmalar var... ...işhatlar var, şahit tutmalar var... ...yani maaşlarda olacaklar... ...hakkındaki ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere... ...bakıldığı zaman... Eyvallah. ...bir de herkesin kendi... ...özelinin e, deşildiğini düşündüğümüz zaman... ...bu nasıl bir şeydir ya Rabbi... ...bu nasıl bir muhasebedir... ...yer yarılsa da içine girsem diyen çok olacak... E, ...kafirler de. için şu, o, o ayeti söylüyor... Yemeydin o gün yeveddünlediğine keferu... ...asavur Rasul. ...dünyada kafir olup ayeti hadisi inkar etmiş... ...peygambere isyan etmişler... İsteyecekler ki levtü sevabîmul arzu. Keşke toprak açılsa da biz yerin dibine batırılsak da üstümüz düzlense. Ama velâ kimûnallâhe hadîse. Allah'tan hiçbir haberi gizleyemeyecekler. Yalnız şöyle şeyler olacak. Günahlar yapmışsın. E, bunları Allah'la aranda kalmış. Sonra da tevbe etmişsin. Hakikaten tevbede nasuh e, üzere durmuşsun. Ve bir daha dönmemişsin. Yani tevbeni kabul ettirmişsin. Böyle olunca... bunlar özel görüşecek. İşte Allah ile özel. Şimdi... Senle özel görüştüğü zaman sen zannedeceksin ki sırf benimle görüşüyor. Bu ye delaletme özel görüş. Bu ye delalet. Çünkü seni teşhir etmiyor. Hmm. İnna Allah yudnil mümine Bu Buhari hadis-i şerifi. Mümini kendisine manen yakınlaştırır. Mevlan mekansız. Öyle diyemezsin ki bir metre yakınına geldi aşağı, mekanı yok. Yalnız ona özel muamele yapar demek. Feza alaykenife ona bir perde atar üstüne. Ee, yani örtüsünü kendi hmm. korumasını. Ona der ki yeten Zembekeze sen şu gün şöyle bir günah yapmıştın Bunu hatırlıyor musun der ona O tabii hatırlar o maçların şiddetini unutmuş olabilir Tek tek günahlarını söyletir ona Hatta ayda kararlar olabilir ubi bütün günahlarını tek tek ikrar ettirir Veızlan katlek o da düşünür ki şimdi bundan sonra ne kaldı melekler diyecek atım onu cehenneme ben gitti melak oldum diye kendi kendine karar verir. O kadar günahı sayılınca da... ...kendisi bile ona sorsalar nereliksin... ...cehennemliyim diyecek yani. Ama işte kerem tecelli edecek. Cennetliyim o, diyen olabilecek mi sanki? Yani cennetliyim diyen değil de... ...günahlarını özel söyletiyor ya... Hı. ...o tabii ki cehenneme gönderecek beni... ...şeyini daha onda güçlendirir. Ama sonunda ona der ki... ...bunları dünyada ben senin için örttüm. Bunları kimseye demedim. Şimdi onun için... Bazen hadis-i der ki bir, insanların ortaya çıkmayan günahlarında örtülme ümidi fazladır. Allah'ın örtücü diye bir Settar, Settar ismi de var Settar. İnne Allah hayiyyun. Allah çok hayalıdır. kulun rezil etmekten Allah utanıyor ya. Kulunu azap etmekten Allah utanıyor. Yani utanma muamelesi yapıyor. Bizim gibi hani haşa yok yüzü kızarma gibi bir utanma tesiri <gülüyor> göstermez. Ya, uzuvu yok, şekli yok. Ama settarun çok örtücüdür. Çok örtücü. Onun için kullarının da kendi ahlakıyla ahlaklanmasını ister. Kullarının da hayalı olmasını, utangaç olmasını, teşhirci olmamasını, örtücü olmasını, affedici, gafur'un çok bağışlayıcı, ses kayıtlarını ee, yayınlamamasını se ister. Ses kayını kaydı <gülüyor> görüntüsü bilmemnesi şimdi bu adama dersek <gülüyor> sen açtım ben de seni açacağım. Hadi bakalım. Ki diyecek? Çünkü müminin avretini açanın mutlaka açacağım diyor. Ve Resulullah Allah adına bunu söylüyor. Keşef Allah uğratıyor. Ya bu adam diyecek ki ben öyle bir sağlam pabucum ki Allah benim nereme açarsa açsın mahşerde benden bir şey çıkmaz. Ben çok mübarek bir adamım. Peygamberler bile ya Rabbi affet beni kurtar dediği bir günde eğer böyle diyebilen bir baba yiğit varsa şimdiden açsın istediğini açsın. Yoksa rezil olacağını şimdiden bilsin ki Allah dost düşmanıza buranın rezilliği iki gün sürer. ...ses kaydı zaten peş peşe çıktığı için... ...bir saat bile hükmü yok şu anda... <gülüyor> ...ama ahiretin rezilliği... ...ebedi sürer... dünya ...dünyanın rusvaylı... ...ahiretin rezilliğinden ehvendir... ...onun için... ...ahirete bırakmamak lazım hesapları... ...burada düzeltmek lazım... ...tevbe kapısı açıkken... ...ama ben seni dünyada örttüm... ...şimdi de ben affedebilirim seni... ...diyor... ...bu ne tecelli ya... ...bunla karşılaşan bir kul düşünün ki... cehenneme gideceğini düşünürken... ...şimdi de ben affedebilirim kulum aramızda kaldı bunlar... ...hadi ben seni bağışladım buyuracağı... ...kullar olacak genel manada da mümin diyor... ...e ee, biz de müminiz elhamdülillah... ...zaten bu günahkar olduğu da belli... ...öbür türlü şu günahını bu günahını... ...söylettiğine göre de... ...hiç günahsız bir zat da olmadığı da belli... ...bize biraz uyuyor bu hadis-i şerif... ...dolayısıyla... affedileceğimizi edileceğimizi ve örtüleceğimizi... E, ...ummamız lazım... ...Rabbimizden çok ümitli olmamız lazım... ...ama buradaki bir mühim mesele nedir... ...günahlara kulları şahit etmemeye de... ...özen göstereceğiz... Ümit, ...özen göstermek ümit, lazım... dediniz de hocam önemli... ...ümitsizlikle dinsizlik aynı şeydir diye bir şey... ...aynı şeydir değil ama... ...onun neticesidir... ...yani imansızlar ümit keser... Şimdi hmm. ...Allah'a inanan ümitsiz olamaz... Min rahmeti rabbihi. ...Rabbisinin kendisine acıyacağından... Ümit kesemez illallahun ancak sapıtmışlar. Hmm. Öbür de elimede inne la ye'su Allah'ın rahmetinden ümit kesemez illel kavmul kafirun. Ancak kafir toplum ümit keser. Şimdi bir adam ümit kestiyse sen kafirsin denmez tersten mefhumu muhalife gitmeyelim tamam bunu şöyle yapalım ama yani şu an iş kaybolmuş yuva dağılmış anne baba ölmüş işler batırılmış bir türlü olmuyor tutturamıyor adamı ee, yani burada şimdi evet. Rabbim bana ebedi acımayacak şeklinde ümidi keserse bu Allah'ın rahmet merhamet mağfuret bir, lütuf Kerem birçok sıfatını Ya ben nemiş bir şey olmaz diyor yani artık. Yo, benden kendinden, şey kesmiş. Ümidi kesmiş evet, kendin kendinden ümidi kesmiş Evet kendinden. Kendinden ümidi ben de kendimden ümidi kesmişim de. Allah'tan ümidi kesmeyi <gülüyor> konuşuyoruz biz. Kendinden ümidi ke kesebilirsin. Ha. Kendinden ümidi kes zaten. Kendinden ümidi kestiğin anda Rabbinden ümidin devreye girer. Kendini hmm. acizlikle tanımlayan Rabbini kudretle vasıflar. E men nefse, o kadar ukadar arafu Sen kendini bilmeden Sübhane arzularsın. Yani ya Kendini Kasım, bilen hani bir, Rabbini bilir ne demek? Şeydir, Kendinin bohem. yetersizliğini bilen Rabbini kut iktidarını bilir. Keşke öyle bir ümitsizlik olsun O, da o, o onda sarısı. varım. Ben de öyle ümitsizim kendimden. Benim defsim adam olacağım. Yani Kasım yani bohem artık böyle iyi şeyi kesmiyor. Ama şu Allah çok önemli. Allah, değil, Allah bana azap edecek. Mutlaka cehennemliyin. Burada da kaybetelim. beni cennete girdirmez. Evet, burada da bu ümitsizlik. İşlerim de hep kayboldu. Hep de günah Hep kötü işler de yaptım. Anlamını ümitsizlikten bahsediyorum. Ocağı ocağız böyle değil. Çünkü. E ...garanti de küfür... ...yani bir adam diyor, ben garanti cennetliyim... ...beni hiçbir şey bundan engelleyemez... ...kafir olur... şu ...Allah bana acımayacak... ...ben kesin cehennemliyim diye ümidi kesse bu da kafir olur... Tamam, bu ...yani anlayayım. bu dengeyi iyi kurmak lazım... ...beynel kavfi... ...verracai... ...korkuyla... ...ümit arasında... Arası ...yalnız yaşlananlar... ...tabii genç yaşlı ölüm bakmaz ama ekseri... E, ...olmuş armutlar dibine düşer... ...onun için ekseri yaşlılar ölür kaidesince yaşlananların hele ki ölüm hastalığı gibi bazı kere ölüm hastalığından kalkıp 40 sene yaşayanlar da var ama ölürüm ben bu hastalıktan zanlına düşen düşenlerin mutlaka hadis-i şerife göre la yemutennahdukum sakın sizden biriniz ölmesin İlla ölecekse ve zanne bir rbi Rabbi hakkında güzel düşünerek ölsün. Çünkü şu hadisi kutsi Bukhari'de çok önemli. Ene inde zanni abdi bi ben kulumun bana olan zanlının yanındayım. Yani benim hakkımda düşündüğünü ona muamele olarak yapacağım. Yani ben o, o beni affedecek düşüneni affla karşılayacağım. O bana azap edecek diyen niye bana bunu yakıştırdın? Hiç mi Kerem'imi devreye sokmadın diye düşündüğü için ona azap ederim. Hı hı. Buyurduğu için yani öyle bir Rab ki kendine ümit keseni cezalandırıyor ya. Bu kadar Kerem sahibi bu kadar cömert olur mu? Hani hatta, Aslında halk arasındaki Allah'tan ümit kesilmez bir nevi dini bir... İtikadi bir konu. İtikadi bir, konu itikadi bir konudur. Ümit Peki. hiç kesmemek lazım. En sonunda ölecek diyen doktorların kesin ölecek dedikleri adamlar yaşadı. Eceli gelmediyse yaşar. O da ümit. Esas ümit şu. Rahmetten ümiti kesmemek. Yani illaki dünyada öleceğiz şudur budur. Fakirlik olur, hakirlik olur. Ama Allah bana acıyacak. Günahlarımı affedecek. Mağfurat edecek. ele ki ölüm döşeğindeyse ...Rabbim beni iyi karşılayacak... ...diye ümitli gelsin diyor... ...sakın benim hakkımda kötü düşünerek... ...yandım yıkıldım demesin çünkü... ...ya ben namaz kılmadım... ...bugüne kadar her çanağı kırdım... ...sütleri döktüm... ...şimdi de ölmek üzereyim... ...bundan sonra abdest sen elim kıpırdamıyor... ...yani neyi kaza edeceğim... ...maddi manevi bitmiş durumdayım... ...o durumda olan insanlar var... ...şu anda bizi de dinleyenlerden olabilir... Belki ...kanser manser birkaç günü kalmış... ...bunlar şunu yapacak Allah'la arasında... Ya Rabbi ben bundan sonra sağlığıma, saatime, imkanıma kavuşsam ben döndüm sana. Yapacağım ama şu anda kalan imkanım bu. Senin verdiğini senden istiyorum. Sen de senin verdiğini sen bana soruyorsun. Çünkü senin verdiğin şu nefeste <gülüyor> La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Estağfirullahalazim vellezî la ilahe illa vel hayyil kayyum ve 3 kere dese denizlerin köpükleri kadar günahlar osaf olur. La ilahe lente subhane ölüm hastalığında okuyan mutlaka azaptan kurtulur diyor. Kulüvallah ölüm hastalığında okuyan mutlaka kurtulur diyor. Nefes, yani nefes, ölümüne yakın bile. Allah de ya bir şey demesin Nefes ya. alıp veriyorsan ümit vardır. Ya diyor, nefes aldığın verdiğin bile Allah'la al ver ya de. E kurban oldum. Hatta bir insan e, tamamen diyor e, nefes e, boğazına kadar yanaştı. E, o anda bile Allah'tan haya etti. Ama ahiretten perde açılmamak şartıyla. Eğer ki e, ölüm sarhoşlukları başlayıp, ölüm meleklerin, yani Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları gelir. Önce bir nasıl ki ameliyata baş profesörler gelmeden evvel ameliyathaneyi bir hazırlayan docentler, yardımcılar var ya. Azrail Aleyhisselam boğazdan alır. E, yardımcıları ayaktan çekmeye başlar, tırnaklardan. Soğuma ayaktan ağrı başlar. Hı. Şimdi bu ölüm şeyi hali başlarken Azrail Aleyhisselam, yani o melekler dahi, o ilk gelen melekler dahi, öncük kuvvetler dahi görülmeden dünyadan pen, e, perde kapa alıp ahiret tarafından pencere perde açılmadan tövbe kabul. Ama ahiret emaresi bir emare gördü mü? Yani dünyayla irtibatsız. Ne o emare? Ne emare görüyorsun? melek görünüyor işte, ölüm meleklerinin yardımcıları. Hı. Ha ölü, öl, ölmek üzere olan insana görünüyor. Görünüyor tabii, onu zaten o anlatamaz ki da. Ondan sonra zaten onun konuşması nutku falan kalmıyor ki. O göründü mü tövbe kabul değil. Ama ahiretten pencere perde açılmamış. Yani dünyevi şey kapanmamış. Ahiret tarafından kanal açılmamış. Kanal ya bu dünya ile ahiret sizin o kanaldan çık, Haber Türkiye geçtin, ondan sonra öbür kanala geçtin gibi. Kadar bu dünya kanalındayız. Bir anda bu kanal bitiyor, kapanıyor. Bir anda ahiret o var mıymış, yok muymuş, cennet üstte miymiş, cehennem altta mıymış <gülüyor> <Hepsi> falan <yapamıyorum. gülüyor> diye ihtilaf ettin. <gülüyor> Efe şehrun azap bu var mıymış, büyü müymüş. Emen cehennemi gördüğü zaman azap yakıyor muymuş ateş, nasılmış deneceği zaman. En yani ahiret tarafından kanal değiştiği anda tövbe kabul değil. Ama ondan biraz evvel tesekki ey kurban olduğum Allah'ım, tövbe edeceğim de sesim de çıkmıyor. Estağfurullah diyeceğim, nefesim de çıkmıyor. Utanıyorum senden tevbe ettim dese yine affedin buyuruyor. Yani meleklere e, yumuşak davranın Peki, buyuruyor. Hocam e, güncelle girmeyeyim dedim ama bu e, bir haftadır iki haftadır konuşup duruyoruz. Meşhur dizide bir şehzadenin babası tarafından öldürülmesi. Şimdi bu siyasal sosyal şüphesi bir ayağı vardır ama... Biz bunun bir de yani bir boş verelim şehzade padişah, yı. bir ba babanın oğlunu öldürmesinin dini açıdan bir konuşalım isterim. Ama önce bir reklama gidelim. Reklamdan sonra e, sultan da olsa padişah da olsa babanın oğlunu öldürmesinin dini hükmünü konuşacağız. Cübbeli Ahmet Hoca önce kısa bir ara. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Araya gitmeden önce televizyonu yeni açanlar için hatırlatalım. Gündemimizdeki konu... O... Bir padişah da olsa sultan da olsa oğlunu öldürmesinin hükmü nedir? İslam din açısından demiş araya gitmiştik. Şimdi bu diziler milletin hayatını etkilemeye başladı. Saçma saçma şeyler. Mustafa'nın öldürüldüğü gün Mustafa'nın türbesine rahmet yağıyor. Ondan sonra <gülüyor> kanuni, duran türbe, ya, kanuninin yok türbesine gidip beddua edenler bilmem neler. Yahu saçma saçma şeyler. Üzgürüm, evtaküm, Ölülerinizi hayırla yad ediniz. Hepsi bizim geçmişlerimiz. Günahıyla, e, sevabıyla, hatasıyla, savabıyla e, bunlar e, tarihe mal olmuş olaylardır. Biz e, Mahkeme-i Kübra'nın sahibi değiliz. E, burada e, kim günah yaptı, kim sevap yaptı. Bir de tarihi olaylar, rivayetler muhtelif ve e, farklı farklı kanallardan şeyler geliyor. Diyelim ki böyle. O onu suçlıyor. O onu suçluyor. Şimdi biz Mustafa ile ilgili değil genel bakışı. İlkeyi Burada ilkeyi konuşacak olursak padişahın oğlunu meselesi değil. Bir devlet var. İslam'da. Bir de devletin gücü var. Yaptırım gücü var. Devlet otoritesi var. İslam buna bakar. Tamam. Bu devletin düzenini bozmak için e, Kıyamak kalkışan ordu toplayan e, ayaklanma kıyam ayaklanma demek. Ayaklanma teşebbüsüne giren, girmek isteyenler hakkındaki fetva nedir? Bunu söyleyelim evvela. E, ondan sonra bu bazı müşahas olaylardan misal getirebiliriz. Estağfirullah inne mecza'ul ladina yuharibun Allah ve Allah ve peygamberiyle harp eden. tabi Allah peygamberle harp etmenin Efendimiz sallallahu aleyhi zamanında e, peygamberle harp edenler oldu. Allah Allah harp hiçbir zaman mümkün değilse de peygamberinin şanına tazım için kendini de zikreder. Hani Allah'la peygamberimle biatlaşanlar benimle de biatlaşmış oluyorlar. Halbuki kimse Allah'ın haşa. Eli yok ki elini tutsun. Ama o bir tazım ifadesi kendini de katar. Kur'an'ın usulüdür. Peygamberle harp açan şimdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus değil ki bu. Çünkü neden? Ebu Bersettik döneminde de zekat vermeyeceğiz diye yani şimdiki vergi Zekat vermeyeceğiz diyen, şimdiki vergilerken derken vergiler zekata sayılır anlamasından. <gülüyor> yani açıldı, o zaman vergi yoktu, vergi sonradan oldu da ilk dönemde zekat müessesesi işliyordu. Şimdi e, zekatı vermeyeceğiz diyenler çıktı. Hazreti Ebubekir zamanında. Onlarla harp etmek için ordu topladı. Hatta Hazreti Ömer dedi ki bundan namaz kılıyorlar, kıble elitirler. Sen evet. bunlarla nasıl harp edersin? Hazreti Ebubekir de dedi ki Rabbey Allah'a çabuk devlet otoritesi ve devlet düzeni. Ben... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında verdikleri bir oğlak yani o zaman işte deveden şu kadar koyundan bu kadar bir hesabı var. Şimdi de var. Bir oğlak bile eksik verseler harb ederim. Çünkü neden? Burada bu zekat farz değil manası çıkaraktan bir inkara gidiliyor. Sadece ameli mesela bir adamın zekat vermemesi gibi değil bu. Çok dolaylı bir yorum değil mi? Dolaylı bir yorum değil. Çünkü diyorlar ki biz yani vermeyeceğiz. Bu vermeyeceğiz derken genel bir şey. Bir adam zekat vermedi. Bu adam kendi günahıdır. Namaz kılmaması gibi. Evet. Ama yani namaz lüzumsuz görmek veyahut da namaz bedava diye namazı kılıyor. Zekat parayla diye müesseseyi tümden reddediyor. Müesseseyi haraca döndürüyor. Yani zekatı haraç kabul ediyor. Zekatı haraç kabul edince Allah'ın emrini inkar ettiğinden zaten mürted oluyor. O da ayrı bir yönü var. Şimdi bir oğluğa eksik verseler harb ederim dedi. Burada nedir? Devlet otoritesinin temini. Şimdi, Devlet otoritesi için gerekirse namaz ge kılan biriyle de savaşılıyor. Savaşılıyor bak şimdi. Allah Peygamberle harb edenler, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar. Şimdi esas mesele bu. Hı hı. Şimdi kanuni peygamberin yerinde mi değil mi? Ayrı bir şey. Tabii ki Selim'den sonra halifelik gelmiş falan. O halifelik de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki dört halife gibi bir ama halifelik halife de değil. halife olsa oğlunu öldürmeyi meşru kılmaz. Kılmaz ama fitne fesat çıkarırlarsa yani ordu toplayıp e, devlete karşı baş kaldırı planı içindelerse bunların cezası nedir? Evet. Bu Kur'an bunu söylüyor. Evet, Kur en yukatteli o, öldürülmeleridir. Ev bu yahut asılmalarıdır. Ev katıl eden yahut elleri ayakları çaprazlamadan kesilmesidir evyun fevmel az ya da sürgüne gönderilmeleridir. Dört hmm. tane madde tertiplemiş ahkam ayeti bu. Hmm. Buradan dünya kadar mecelle'den vesaireden fıkıh çıkar. Osmanlı buna mı dayanarak hareket Şimdi Osmanlı'daki mesele şu. Şehzade Mustafa veya şu veya bu. Şimdi biz şunu söyleyelim. Cem Sultan'da meselesinde de hmm. ee, Cem Sultan zaten öyle öldürülme yani öldürülmedi diyelim padişah tarafından Hiç, ama herhalde kendisi öldü. Hı. Şimdi bizim buradaki meselemiz ikiye ayrılır. Birinci mesele buluğa ermiş, mükellef olmuş, günah sevabı yazılmaya başlamış çağa eren şehzadeler veya kardeşler. Hı hı. İkinci mesele kundaktaki bebekler. Şimdi iki meseleyi birbirinden ayıralım. Birinci meseleye gelince kimse oğlunu Efendim istediğinden Can isteyerek öldürmez Burada kanuniye gelen Haberler Mustafa'nın ayaklanma Yapacağı ordular cemeteceği Toplanacağı veya tura Bastırdığı veya devleti böleceği Öldüreceği şeklindeki bilgilerdir Şimdi bu bilgilerde Tarihi şeyi karıştırmıyorum Ben tarihçi değilim hı hı. Bu bilgilerde eğer birisi Mustafa'nın yapmadığı bir şeyi Mustafa'yı yaptı diye göstermişse o aradaki adam en büyük günahkar, en büyük katildir. Aradaki adam. Şimdi Ebu Suud Efendi'ye gelen mesele nedir? Ebu Suud Efendi'nin fetvasına bak. Ebu Suud Efendi diyor ki tabii alim adam. Ebu Suud Efendi demez ki Şehzade Mustafa'yı öldürmeye caizdir. Ebu Suud Efendi diyor ki genel fetva. E, devlete başkaldırma, kıyam, ayağa kalkış, ordu cemetme vesaire vesaire gibi bilgiler. E, Muhaceyesinde bir hazırlık var olup... Burada binlerce, on binlerce insanın e, öleceği ö, mecburen, hat çıkınca, öleceği kaçınılmaz olarak e, böyle bir zarar ve tehlike tespit edildiğinde, tespit edildiğinde buna sebep olanın katli caizdir. Bitti. Ama bu Şehzade Mustafa adına de, denmez. Hmm. Bu genel bir ayettir. Yeryüzünde fesat çıkartmak isteyenler, yeryüzünde fesat. Mesela Hz. Ali Efendimiz binlerce, on binlerce hariciyi kesti. Harici mezhebi, harura ehli. Harici sonra onu, onu da şehit eden, de, o İbn-i Mülcem de onlardan biriydi. Bu hariciler nasıl bir adamdı? Hadis-i Şerif'te, Buhari'de geçiyor, Buhari'de. Buraya kısaca geçelim hocam. Kendiniz bile namazınızı be beğenmezsiniz, sahabe ediyor, onlar öyle namaz kılar. Sabaha kadar namaz kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor. Ama adamlarda öyle bir zihniyet var ki, ona kafir, buna kafir, radikal herkesi öldürmeye fetva veren şimdiki gibi ortalığa bomba koy sokakta kime gelirse rastlasın Ha bu zihniyet bir adamdılar bunları Hazreti Ali Efendimiz kadar en adil insan e, öldürmek zorunda kaldı şimdi yeryüzünde fesat çıkaranın yani devlete karşı kaldırı yeryüzüne fesattır tamam, bunun dini, budur. dini hükmü budur Mustafa bunu yapmış mıdır ben ne bileyim peki bir şey var ki Mustafa'nın bunun yaptığına, yapacağına dair emareler ve şeyler, belgeler, bilgiler kanuniye ulaştığı kesin. Ya herhalde kanuni de bundan emindir ki oğlunu katledir. Ben sadece şunu evet. düşünüyorum. Kanuni kadar zeki, tecrübeli, uyanık, akıllı bir adam. Bunlar da her ilimde var. İslam'dan da bilgisi var. Her türlü kültürü olan öyle yetişmişler. Bir de o kadar uzun da yaşamış bir zat. Tecrübeli bir Bu zatın böyle kadının şunun bunun doldurmalarıyla çocuğunu öldürecek kadar gafil ve cahil olmayacağı bence kesin. Şeyhülislamlara gelince Şeyhülislamlar katle fetva vermemiştir. Fatih Sultan Mehmet'in evlat katline dair kanunname ilk Fatih Sultan çıkartma meselesi vardır. Hı hı. Fatih Sultan Hazretleri'nin ki Nîm el-Emir, Zalik el-Emir İstanbul'u fetheden ne güzel komutan Ahmed ibn müstedinde ve birçok hadis şerifte met edilmiş bir komutandır. Hadisle methedilmese hadi diyeceğim. Tabii hadis... Fatih kardeş katline. Fatih Fatih çıkar. de kardeş katline derken hangi padişah varsa kardeşi varsa öldürün diye bir fetva yoktur. Hmm. Oradaki kanun karar kanunname ve fetvalarda yeryüzünde fesat çıkarma potansiyeli de değil. Emareleri ile baş gösterme. Baş gösterme. Dolayısıyla binlerce, on binlerce insan ölme meselesi var. Zaten devlete karşı, meşru düzene karşı, meşru düzene karşı baş başkaldırının ve yeryüzünde fesat çıkarmanın Bahi denir bunlara. Bahi, yani eşkıya, teröristsin diyorlar. Bunun cezası en telu ilk madde öldürülmektir. Bu padişahın oğlu olmuş, kardeş olmuş, yabancısı olmuş, dostu düşman olmuş. Hiç fark etmez. Padişahla da alakalı değildir bu. Peki. Ancak küçük çocuklar diye deniyor. ...böyle bazı rivayetlerde... ...böyle bir şey olmadığı da söyleniyor... ...tarihte bunlar gavurların bu işi... ...zemmetmek için, kötülemek için... ...bunlar bahsi ucundur. bir yer, biz veleki var ise... ...bunun İslam'da şükrü nedir dedik... ...çocukların şeyine hiçbir alim fetva veremez... ...çünkü bu çocuk büyüyünce... ...şu olur, bu olur, bunu şu kullanır... ...bu kullanır gibi varsayımlarla... ...yani büyümemiş... Hmm. ...sancağa çıkmamış... ...veyahut da birilerinin eline geçmemiş... ...veyahut da kendisi bir faaliyet içine girmemiş ise... Bu bahvi konumuna girmeyeceğinden e, hiçbir fetva onlar hakkında kundaktaki bebek hakkında hiçbir şey Kürşat fetvası olamaz. Fatih kararnamesi de onlarla ilgili değildir. Ancak devletin düzenini bozma durumunda öldürülür. O zaten genel manada kim yaparsa öldürülür. Oğul bile olsa oğul, kardeş bile olsa. Oğul bile olsa tabii ki çünkü neden Muhammed'in kızı Fatıma de çalsa elini keserim diyor. İslam'ın adaletinde zaten evlat kayırma yoktur. Peki. Yani şudur. Başkası teröristlik yaparsa baş kes. Oğlun yapar devleti düzeni bozarsa bağışla. O zaman da ters de Allah Teala sorar. Ama kundaktaki bebek, bebek böyle şeyler ben bunlara yani fetva da verilmez. ...asla da caiz değildir... ...verildiğine de inanmıyorum. ...verildiğine yok fetva verildiğini kabul etmiyorum zaten... ...böyle hı hı. fetva yok... Hı hı. ...metin yok ortada... Hı hı. ...ama padişahlar bunu yapmış mıdır... ...yaptıkları da çok rivayetler ihtilaflıdır... ...ben bunu kabul etmiyorum yapacaklarını... ...kundaktaki bebeğin boğdurulması olayını kabul etmiyorum... ...ama Peki. yaşanan olaylar var... Ee, ...İran'la anlaşan şehzadeler var... ...bilmem papal, papaların... ...papazların eline düşen şehzadeler var... ...veyahut da kardeşler var... ...bunlar yaşanmış... E bunlarla ilgili şey zaten oraya e alet olmuş ve devletin düzeni bozmaya talip olmuş Peki durumda hocam, ne? O. mevzül miktarda mevzuyu anladık geçenlerde bir konuşmanızda Demişsiniz ki ateşli kadın arıyorsanız cehenneme geliyor. Ben Ben onu eski konuşmam çok da. <gülüyor> çok, benim eski konuşmalarımı farklı. getiriyorlar getiriyorlar. Sizin hiç hiçbir konuşmanız eskimiyor. Ee, bugün Eskimez hayat çünkü. Bugünün önce. bir haberiydi. Mecliste iki milletvekili isimlerinden alım hatta yayın öncesi onlarla da telefonlaştım. AK Parti Giresun Milletvekili Adem Tatlı ile Manisa Milletvekili Uğuray Aydemir. Oturuyorlar işte parlamento tabi bugünlerde çok uzun sürüyor oturumlar. Belli ki e tabii hepsine tavsiye ederim sıkılıyorlar. sıkılıyorlar. Beni dinleyebilirler tabi yani. <gülüyor> sizi izlerken, tavsiye ederim sıkıcı şeyler düşünüyorum si, stres yapmasınlar. Sizi izlerken işte bir fotoğraf çekilmiş. Sonra bu sosyal medyada bakın ne izleniyor Sanki pornografik bir görüntü gibi Hiç yani. yayınlanmış. Sonra ne var? Soru ortaya çıkan görüntü meğer siz izliyorsunuz. Ben de vatandaşım. O konuşmalarım zaten aleni serbest. Evet, yani hiçbir on, gizli zaten kapalı bir görüşme değil ki de yani. Şimdi hocam. Ne yapsın adam cazılar? Gelmeden önce Gelmeden önce e, gelen sorular geleceğinizi duyurduğunda gelen sorular. Yani pis fazlan. kanallarda böyle işte şeyler olursa reklamla falan diyorsa yani ateşli kadın diyeceğim cehennem ateş ya Hı -hı. ateşli yani cehennemde yanan demek. Allah o manada diyorum. Ateşli kadın arıyorsanız cehenneme gidin orada çok var demişsiniz. Yani tabi de sende hal mi var orada da efendim o işlere bakacak <gülüyor> o işleri düşünecek efendim evet. çok var da şimdi e, nereye gidelim şuradan gidelim e, Rabuta diye bir şey var mı Rabuta da tabi Rabuta olmazsa 500 600 sayfa benim kitabım var o kitap olmaz e, Rabuta diye bir şey var geçen de ben o konuya gir, girdim kısmen Tevessülün zımının da bir şey yani. Yüzü su ürmetine isteme mefumu da ya Rabbi buzatın hürmetine senden isterim şeklindeki duaların, dileklerin e, meşruiyetine bağlı bir şey. E, bu nedir? Rabtayı bir anlama. Rabtaya İrtibat. E, yani şimdi şeyler neyi düşünüyorlar bilmiyorum. Budistler bu sev o şeyler yapıyorlar ya. Benim e, Hindular mesela işte inaya tapanlar veya işte gözünü kapatıyorsun bir şey düşünüyorsun. Evet bir şey bağlamantı. Sen şimdi her insan rabıtayla meşguldür. Hiçbir insan rabıtasız değildir. Bir şeyle Herkesin bağlantısı vardır. Mutlaka aklında, kafasında yani gözünü kapattığında bir irtibat noktası vardır. Şimdi buna diyorlar ki e, bu şirktir. Neymiş? Mahmud Efendi Hazreti. gözünü kapattın. Mahmud Efendi Hazretleri'ni düşündün. Ve Mahmud Efendi'nin yanında kendini düşündün. O Allah'ın bir dostu olarak düşündün. Onun Allah'tan ona feyiz geliyor, nur geliyor. Ondan bana yansıyor falan bunları düşündün ne var şimdi bunda şimdi ne var bunda? yani bağlı bulunduğun şeyi, mürşidi, mürşidi düşünüyor bu diyor ki şirktir niye şirk oluyor sen gözünü kapatıyorsun sabah kadar karıları düşünüyorsun gavur olmuyorsun adam evliyayı düşünüyor <gülüyor> gavur oluyor eğer ona ben sana tapıyorum verse Aha. eğer sen beni yarattın diye düşünürse Aha. sen elimden tut derken elimden tut var ya Resulallah ey Allah'ım kasidelerde şiirlerde radyolar İslamiçe şey. ya Resulallah ayy Huzbiye diye bağırıp duruyor ...yani ey Resulullah tut elimden... ...tut elimden ne demek... ...e mahşerde şefaat et... ...sırattan geçerken yardım et... ...e bunu Allah vermiş o hakkı ona... ...ben Allah'ın verdiği bir haktan dolayı ondan talepkar oluyorum... ...yoksa ben Allah'ın vermediği adamdan... ...ben de gidip... ...ey bilmem Don Kişot... ...veya bilmem Edison... ...sen ışığı buldun beni nurlandır... ...falan demiyorum ki çünkü biliyorum ki... ...kabirde Edison'un ışığının lambası bilmem ampulü... ...sönecek... ...yani... Burada Allah ve Resulü'yle ayet ve hadislerden kaynaklı, dayanaklı konulardan gelmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'e geleceğim. Vezgür fil kitabı İsmail. Kur'an'da mesela İsmail'i zikret. Birçok ayet-i kerimede bahset. Üzgür'ün esas manası zikir. Zikra, zikra anı ve hatıra lügat manasında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayı hadislerimde. Sanki şimdi Yunus'u görüyorum sanki şu vadiden İsa'nın geçtiğini görüyorum. Yani efendim oradan hacca gelmişler, gitmişler kendi dönemlerinde efendimiz şu anda sanki Yunus'a bakıyorum. Ken Enzur'u. Bakıyorum diyor. Yani bu hatırlamalar, bir peygamberi hatırlamak, bir veliyi hatırlamak, Bunları suretini yok suretini düşünmek. Şimdi bunlar şuna takılıyor. Rast gele diyor. Aklından geldi geçti bir konu yok. Ama diyor sen diyor dersen ki günde 5 dakika veya 10 dakika bunu bir kaide yani, şimdi ritüel diyorlar, bir kaide prensip haline getirirsen, bu arada sen buna diyor bir e, vazife gibi tarikat dersinde vazife noktasına koyarsan ve orada da o zata tut elimden şeklinde bir kalben bir yardım istersen falan, bunlara itiraz ediyorlar, şirk diyorlar. Halbuki burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ee, bir hadis-i şeriflerinde yine ben o kitapta Rabuta Tarikat-ı Aliye'de Rabuta-yı Bu kitap 500-600 sayfa. Bunun Kur'an'dan, sünnetten, icmadan ve kıyastan 4 tane başlık attım. Ve sonunda da itirazlara cevaplar beşinci başlık attım. Tamam, İlgiliği bunu okursun. İlgiliği Somutla şöyle tarif edelim. Siz mesela mürşidiniz olan Mahmut Usta Osmanoğlu'na rabıta yapıyor musunuz? Yapıyorum tabii. Nasıl tabi. yapıyorsunuz bunu? Ne, nasıl yapacağız? Gözlerinizi kapatın. Bana tarif edildiği üzere yapıyorum. Bir vardır doğal rabıta. Ne demek? Tabii hal alır. İster istemez yani artık ben de onun çok yanında çocukluğumdan beri geçtiği için taklit olur, benzemek olur ama onu artık sen isteyerek yapmayacak hmm. hale gelirsin. Hmm. Makbulü odur. Ama ekseri insanlarda bu hasıl olmayacağından bu rabıta efendim tekellüfle de olsa kendini zorlamakla da olsa. Çünkü neden? Diyor ki tefekkür nedir? Düşünmek. Ama Allah'ın zatını düşünemezsin şekil yok. Ne diyor? Tefekkeru fi ala illa ve la tefekkeru Allah'ın nimetleri hakkında düşünün Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin şimdi hmm. zaten hadis beni nereye yönlendiriyor Allah'ın nimetleri e nimetlerini düşünün dersen dersin karpuzu kabağı e, hıyarı düşünsen bile tefekkür oluyor da Mahmut efendi Allah'ın bir dostu yani bunu hmm. gözümün önüne getirmişim düşünmüşüm ne nurlu ne mübarek işte Allah'ın bir dostu bu niye kâvurluk olsun Ma ya Mahmut usta Osmanoğlu demişken e, çok sorular da geliyor e, görememekle alakalı e, Cübbeli Ahmet Hoca e, Hoca. Mahmut Usta Osmanoğlu'na ait görüntüleri de getirdi yönetmen arkadaşımdan rica edeyim kısaca o görüntülere de bir bakalım Sağlığı ile ilgili e, bazı sorular vardı işte nerede olup olmadığıyla ilgili. Evet o görüntüleri kısaca bir görelim arkadaşlar. Şavşmacında yani evet, hanesinde ikamet ediyor. İkamet İstanbul'da, ediyor. Bağevkoz'da bu da ona ait son görüntüler. Sohafi afedi yerinde Cuma pazar günü 10 binlerce insanlar gidiyorlar. Ziyaret ediyorlar. Görüyorlar. Evet, evet ziyaret ediyorlar, Ve, e, görüyorlar. Ziyaret edip çıkıyorlar. E işte, yüzüne bak. Bak ibadet diyor. Bu da bir rabıt oluyor mu? Hadi sana? Şerif'te. E rabuta vesile oluyor. Vesile. Çünkü onu gördüğü zaman hayal hafızasına alıyor. Hayal hafızasına e, aldığı zaman hazne var şeyde beyinde de bir hazne var bu hazneden ne yapıyor yeri geldi mi getiriyor yani hı hı. affedersin şimdi beni konuşturacaklar ya 40 sene evvel gördüğü bir kadını 40 sene sonra eğer çok hoşuna gitmişse hayal haznesinde yer etmişse hemen gözünün önüne getirebiliyor bir insan evet. şimdi buna şirk demiyorlar bir Allah dostunu düşünebildiği zaman hı hı. buna şirk diyorlar yani bu ha bu mecburi değil İslam'da yani bu bir vazife değil hı hı. ama ve tasavvuf bir e, terbiye nefis terbiyesi bir metot usul, hadis-i şeriflerde de diyor ki Allah'ın zatını düşünmeyin nimetlerini düşünün, nimetlerinden biri de en büyük nimeti de Allah dostları alimler, peygamberler bize aracı, nimetlerini düşünün, bak düşünün diyor, bir de ondan sonra ne diyor mesela ee, iki salih kişinin yanında olurken namaz kılsanız, nasıl düzgün kılarsanız, onların huzurunda yanında kılarken hareket etmekten, bu oranızı, buranızı kaşımaktan, sallanmaktan nasıl utanırsanız, o düşünceyle Allah'tan haya edin. Yani demiyor ki, ya adamın yanında düşünülür mü ya, sen zaten Allah görüyor seni kardeşim demiyor. Hadis-i şerif bizi nereye yönlendiriyor? Hadis-i şerif diyor ki, istahî minallah, Allah'tan utan. Nasıl utan diyor? kema testahî min salih kavbike, senin tanıdığın mübarek salih zatların yanında olsan, nasıl onlardan utanırdıysan bunu diyor düşün onlardan utanmanı sen onlardan ne utanıyorsun Allah'tan utan demiyor bu bir edeptir bu bir hayadır imandandır büyüğünü saymak bilmem ne e şimdi birinin gördüğü yerde de bazı günahları yapamıyoruz e şimdi biz Allah'ın gördüğü yerde o günah yapıyoruz gavur mu oluyoruz yani bu şu demektir Allah Teala her yerde görüyor bir de affına sığınıyoruz settardır örter eder e kulun yanında biraz daha tabi hayalı duruyoruz icabında göbekten yukarımız çıplak ee, avret yeri değil erkek için ee, Allah'ın huzurunda öyle duruyoruz ama bir misafir geldiği zaman ve hatta burada buraya ben çıkabilir miyim şimdi avretti ki kardeşim hadi üstümü açayım şimdi ayıp var günah evet. var ayıp var ayrı şeyler e şimdi için. bunlar ayrı şeyler yani Peki. diyor ki <gülüyor> mübarek zatlardan yanında kılarken utandığın gibi günah yapmaktan çekindiğin gibi Allah'tan öyle utan bu şu demektir sen bir Allah dostunun yanında ne kadar durabilirsin en fazla ama o durduğun anları hatırana öyle bir nakşet ki ...lüzum ettiğinde... ...o hafızanın haznesinden onu getir... ...nasıl ki kötü yolda kullananlar... ...kötü hatıralarını aklına... ...fikrine getirip de... ...onunla günahları devam ettiriyorlar... ...günaha güç buluyorlarsa... ...sen de o hafızandaki haznendeki... ...bu, bu zatların suretini... ...onun yanında olsanki konumunu... ...getirerek... ...sen de ibadete kuvvet bul... Peki. ...bu manada... Bu kafir. Bism... ...yaratan Allah bu şart... ...Allah'tan başka yaratan yok... O zatı vesile etmiş. Ee, peki bu vesile midir? Ya vesiledir derken ben bu zatın hüstü e, e zan ediyorum. Allah zan diye tapmıyor nihayetinde. Ee, yani. Sadece... 80 senelik efendim hizmeti var. Ee, 5-10 yaşından beri bu yolda. Gördüğülen kadarıyla günahlarla hiç, işi olmamış. Bunlar hüstü mucib olan zahiri sebepler. Bu kadar hmm. insanın ne vesile olmuş. Ha bu seni bağlamayabilir. Ben sana da dayatırsam. Dersem ki sen de bu zatı düşünmek zorundasın falan falan. Bu İslam'a uymaz. Ama bu benim kendi içimden gelen, kendi hissiyatımla bundan etkileniyorsam. Bu beni hümur lezine zükür Allah. Bu işin hadisi şudur. Allah dostları kimdir? Evliyaullah demin okuduk hani müjde var onlara, takva sahipler. Evliyanın tarifini sormuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki onlar görüldüğünde Allah hatırlanan kişilerdir kimi görüyorsan şimdi hadis şunu diyor kimi gördüğün zaman ruhiyeti sana Allah'ı hatırlatıyorsan, kimin konuşması seni dünyadan soğutuyorsa kimin hareketleri ve tavırları ve amelleri ve fiiliyatı seni ahirete yaklaştırıyorsa Allah dostları onlardır sen şimdi deccal gibi şeytan gibi adamlar konuştuğu zaman Allah'tan soğutuyor adamın tipine hareketine baksan dünyaya meylediyorsun daha çok dünyacılık hırsı doğuyor e bu adam evliya olamaz ki Peki. evliya kim olacak? ...gördüğüm Allah aklına göre ...benim o zatı görünce Allah aklıma geliyorsa... ...ve konuşmasından... ...sohbetinden ahirete yaklaşıp... ...dünyadan soğuyorsam... ...benim alametler bu hadisteki alametler... ...benim hakkımda tahakkuk etmiştir... ...dolayısıyla sen bana itiraz edemezsin... ...bununla da rabıta olsun... ...ben de sana mecbur Kesinlikle. edemem... ...sen de bana itiraz edemezsin... ...çünkü bütün ayet hadisler... ...rabıta kitabında o kadar ilim var ki... ...tasavvuf hakkında... ...onu Peki, okurlarsa faydalanırlar inşallah. Araya gideceğim ama önce kısa bir e, soruyla... ...kısa bir cevapla gideceğim. Biz seyircimiz de diyor ki... E, ...ebeveynin, anne babanın... ...anne baba çocuğuna verdiği isimden... ...sorumlu mudur? Verdiği isimden? Evet, koyduğu evet. Isimden yani. Tabii sorumludur çünkü neden? Çocuğun da anne baba üzerinde hakkı var. Anne babanın hakkını çok konuşuyoruz. Ama çocuğun da anne baba üzerinde hakları vardır. Bunlardan birincisi... E, ...ismini düzgün koymak. Çünkü doğar doğmaz isim koyacak. İlk dünyaya geldiğim ilk hak bu. Çocuk kendine isim koyacak durumda değil çocuk. Anne babanın ona güzel isim koyması... ...çocuğun hakkıdır. Sen şimdi Lat'ın o kulu... ...Uzza'nın kölesi... ...bilmem gibi şirk isimleri... ...İslam'a uymayan isimler... ...ama örf adete göre isimler konabilir Peki. ve lakin, ...hani en hayırlı isimler... apt bir... ve hamk kelimeleri geçen isimler. apt ve ham yani Abdül Kayrul Esma ma ubbi de lahum bi de Abdüddin Abdullah Abdülcebbar Abdülhalik Abdülkadir Allah'ın yani hep hmm. Allah'ın isimlerine nispet edilip onun kulu manalarına gelir. Hamk kökü de Mahmut, Hamid, Hamide, Ahmedi, Muhammedi. Bunlar hep hamk kökündendir. Peki. Bunlar hayırlı isimlerdir. Ee, Kısa bir e, soru daha ama galiba araya gitsem daha iyi çoksa arayı zorlayacağız biz kısa bir araya gidelim aranın so ar ardına zaten son aramız olacak hızlı hızlı e, süremiz el verdiği müddetçe ve ben araya girebildiğim müddetçe sorularınıza cevap bulacağız bunun doğası var mıdır e, bir başka deyişle ee, evlenmenlik evlenmek için bir dua var mıdır? İlle evlenmeye hocam? tahsis etme ya. Rız rızık kişi <gülüyor> de var. <gülüyor> rızık için de ee, var. Biz evlilikten başlatalım bunu. Yani basiret bağlanması dediğin şu olabilir. Yani hadis-i şerifte ben, şimdi aklıma geliyor şu anda konuştuğumuz için iyi. İdace el kaza. Yani yani bu hadis-i şerifte olabilir. Büyüklerin sözde olabilir. E, kaderin tecelli vakti geldiği zaman zehebel aklu, akıl gider ve amiyel basar, göz kör olur. Hı hı. Şimdi bu basiretçi konuşalım. Evet bu basiret. Bakıyorsun en akıllı adam bir iş yapıyor bir vartaya düşmüş ki yani buna başka izahı yok. Akıl gider göz kör olur. Bu bir kaderin tecellisi. Kısmet işi yani evlenmen olsun rızık olsun vesaire. Evlilikle bu, başlayalım. Bunun başlayalım. bağlanması meselesi e, yaratan ancak Allah'tır. Ama Allah bazı sebeplerle bağlanmayı da yaratır. E, bunun yolu da sihirdir. Ekseriyetle. Yani büyüyle bağlarlar. Şimdi büyü yoktur moktur. Olmaz olur mu ya? erime de söylüyor. Ama büyü... şimdi evlenemeyen herkes de büyülenmiş değildir. Yok ben. herkes değil canım. Bazısı çirkinlikten evde kalır. Bazısı şundan da adam, kadın gelmiş bizim. Şey, <gülüyor> ya, gerçi şimdi çirkinler daha makbulmüş de. Evet. Yavuz Selim'in <gülüyor> imamı vardı. Hoca Efendi'ye. Bizim Efendiden duydum yani. Gelmiş demiş hocam benim. Kocam sevmiyor mu demiş ne? Bana bir nuska yaz falan demiş evet. de efendi demiş. ya sen de o kadar çirkinsin ki sana kadar kar etmez demiş. Yani şimdi bazı eski hocalar böyle latifeler yaparmışlar. Allah, re reji üstüne alınmasın. Reji Yok reji babacığım konuşuruz. ben kimseyi görüp de konuşmuyorum. Yani şunu demek istiyorum. Burada her e, evlenememenin sebebi büyüdür demiyorum. Anladım. Ama bir bağlılık diye bir şey var mıdır? Hı. Vardır ama bunun e, eş anlamısı bunu bağlamak neyle bağlandı bu? Birileri bunu, bunu Peki Allah mı yaratıyor? Allah yaratıyor. Allah yaratamadan büyücü onu bağlayamaz. O zaman büyücü yaratmış olur. Yaratmayı Allah'tan gayrına isnat edersen şirktir. O zaman nedir? Allah yaratıyor. Allah niye yaratıyor? Allah niye yaratıyor olur mu? Allah bu çağda kesmeyi yaratıyor. E i̇stersen adamın kafasını kesiyorsun. istersen ekmeği kesiyorsun. Kurşuna da o kuvveti veriyor. İstersen düşmanı öldürüyorsun. istersen dostu öldürüyor. Şimdi burada Allah Teala sebepler yaratmıştır. Ama sana da kullanım yollarını öğretmiştir. Babil'de Harut Marut'la indirdiği sihir ilminde öğretirken öğrenmeye gelenlere de hani fitne diyor. İşte fitnenin üçüncü manası. Biz imtihan vesilesiyiz. Hmm. Feleat ekfur sakın bunu öğrenip de kafir olma. Öğrenip de kafir olmaz. Oraya dikkatli mana veriyor tefsir ehli. Öğrenip de uygulayarak yine kafir olmaz. Çünkü günah olduğunu bilerek yaparsa içki, kumar, zina gibi ne öğrenip de meşru olduğu düşüncesiyle uygulayarak Bak kaç Yaparsın. tane madde giriyor. Eli sünnet bu kadar hassastır. Neden? Öbür ayet ve hadislerle çelişmemek Ama için. Hocam bunlar bağlayanlar, bağlananlar ne yapsın? Şimdi bağ ba ne yani hapsın? bağlanma durumunun olduğuna misal verelim. Karı koca arasının boşanması da Kur'an-ı Kerim'de konu ediliyor. Ve yufrikune bi beynel ve zevci kişiyle eşin arasını ayırırlar diyor. Ayırırlar diyor yani. Ama peşinden ne diyor ve ma'am billine bi nebi mine hadin İlla biiznillah, benim iznim olmadan da kimseye zarar veremezler. Yani yaratmak benden, ben izimi, e sen niye izin veriyorsun ya Rabbi? E seni de imtihan ediyorum, biraz çile çektiriyorum, günahlarına kefaret ediyorum, bana yalvarmanı sağlıyorum. Yoksa işlerine hep rast gitse Allah diyeceğin yok. <gülüyor> Sıkışınca hangi duayı okuyalım diyorsun. Ha. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim ki beş vakit namazın farzlarını kılmayanların bu okudukları dualarla bu işler çözülmez. Oosu Oo. yok. Bak sünnetlerini bile şart koşmuyorum. Hmm. Beş vakit namazın farzı öyle bir şey ki ne okuyorum desen beş vakit, diyor ki hadis-i şerifler beş vakit namazın farzları diyorum hep. Çünkü bizim Türklerde bir sünneti son sünneti hepsini ilaveli koyduğu için bizim millette aa on rekatı duyduğu için kaçıyor. E, kaçıyor. Şimdi farzları demek lazım. Çünkü bu adam hiç kılmayacak ya. Hiç hmm. kılmayacak. Onun için bu farzları kılmayan adamın diğer amellerini kabul etmez tamam, diyor. Kısmet açılacaksa önce beş vakit namazı sonra dua Abi alırıyor. beş vakit namazı şunu diyorum. Ben ona bir şey söylerim. O onu yapar sonra tutmadı der. Ben ona peşiyle şimdi söylüyorum. <gülüyor> beş vakit namazı kılmıyorsan tutmadı diye kabahati bana atma. Aha. Sen kabahati kendinde ara bir. Aynen. İkincisi bu işte en iyi iptal çözüm Bakara suresidir. Bakara suresine ve la istatiyu helbatale. Sahirlerin Bakara suresine gücü yetmez. Yani bu hmm. Buhari hadisidir. Yani Kısmetinin sihirden dolayı bağlandığını düşünenler hep Bakara, Bakara suresi. Bakara suresi ama kendi düzgün okuyamıyorsa o okuyup o kendi yanında okuyan bir yerde düzgün okuyan birinin yanında oturur. Veya ee, dinler. Dinler onu dinlemek de aynıdır. Hmm. Bakara suresi en güzel çare. Bir de e, bizim Erbay'ın İdris'i diye İdris'e indirilen 40 ismi şerifin hmm. kitabını yazdım. Bu yazma eserlerden Süleymaniye'den falan da aldım dolu. O Erba'ın İdrisiye'nin arkasında alfabetik viristi var. Orada e, karı koca e, evlenip de ilişkiye girilmekten bağlananlar var esas. Evet. O bağlananların çözümü için hangi Allah'ın ismi şerifi okunacak, kaç kere okunacak bazısı saati var. Ondan sonra işte evlenemeyen, evlenmek için çocuğu olmayan, çocuğu devamlı düşenin tutma bütün bunlar kimden istiyoruz? Allah teala ismi şerifi diyorum ben. Ben demiyorum küçük bölociye gelin her şeyi çözer. Ben Rız rızık bağlaması. Kel ile açma. Savaşlan süre. Rızık bağlanması da var. Çünkü birisi sana çalışıyor, çabalamıyor. Nazar eder. Olmuyor bütün. O nazar seni efendim sıkıntıya sokabilir. Ee, Veya da sihir eder. Dükkanına şu yına bu kapına mapına bir şeyler eder. Allah'ın izniyle zarar verir ama mevlada imtihan olsun için bazen izin verir. Herkese izin verse zaten herkes birbirini için şimdiye. Ama herkese izin vermez. Ama imtihan alemindeyiz ya. İşte herkes birbirini öldüremiyor ama bazıları da öldürüyor işte. Aynen. Tutanlar da var. Sebeplerin tesiri görülüyor. Hal böyle olunca bunu yapan en büyük günahkardır. Kebair günahların en büyüklerinden biri. Sihir ve büyüğü En büyük günahkardır. Yaptıranlar. Yaptıran, yapan aynı. Hmm. Gidiyor ona buna yaptırıyor. Fakat bu duruma düşen insanın Allah-u Teala'nın isimlerine Bana Allah ve Rahman isimleriyle dua edin ama e, Esma-i Hüsna en güzel isimler Mesela Gün dergisinde ben her ay e, Mevla'nın isimlerini yazarım Bir ismi şerif diyelim El-Kavi, El-Kadir Şimdi bu ay O ismi şerifin havası diye bölüm açarım Havası mesela der ki şu sıkıntısı olan 116 kere Ya Kavi, Ya Kavi Mesela zafiyeti var Halsizlik güçsüzlük. istediğin kadar vitamin yüklemesi yap. Ya tamam yap da kardeşim biraz da Allah deme ya. Ya kavi ya kavi ey güçlü Allah'ım bana güç verdi. Biraz da ya kavi ismi şerifi zikret. Kur'an-ı Kerim diyor ki benim isimlerimle bana yalvarın diyor. Yani şimdi bu kadar ayeti hadisi ne yapacağız ya? Bunun öncesinde de beş vakit farz yine beş vakit farzı kılmazsa sabah kadar subhanallah çekse fayda göremez. Namazı beş vakit olmayan diğer amelleri kabul olunmaz. Ama bu o zaman da mı tutmayayım? Yok öyle bir şey. <gülüyor> o ayrı borç, o ayrı borç. Yani borçlarından ne kadar eksiltebiliyorsa onu yapsın. <gülüyor> Amma velakin bu gibi havas özellikle bu tesir görme meselesi rızkın açılması için öyle bir şeyler var ki. Orada mesela allah Teala'nın bir ispişeri var. Ya Hamid el-Fi'al olacak ee, uzun da biraz yani yarım satır. Onu diyor şu kadar. Ya ben arkadaş onu almış amel etmiş yahu diyor senelerdir diyor alamadığım tahsilatlarım kalmıştı diyor adam kendi geliyor diyor yahu götürüyor diyor şaşırdım kaldım hoca efendi yahu kardeşim burada cübbelinin takkelinin hüneri yok ki Burada arada Esma Hüsna Allah-u Teala'nın ismi şerifleri sade 99 değil biliyorsun Esma Hüsna bin bir ismi şerif var dolu birçok hadis şerifte geçen ismi şerifi var ama yalvarmanın usulü var e, bir telaffuzu var bir abdestli olmak var bir kıbleye dönmek var değil mi efendim şimdi yani, yani ha, televizyonda dizi seyrederken al eline 500 kere çek yani ondan sonra tutmuyor. Yani şimdi oraya bakarken aklın nerede kardeşim? Şimdi bana bile ben sana bir şey konuşuyorum. Sen bana bakmıyorsan veya bakıp da başka şeyi düşünüyorsan ben bile etkileniyorum. Sana diyorum kardeşimce. Bir şey konuşuyoruz, bir dinle ya diyor. Karı koca arasında da çok olur. Sen ben dinlemiyorsun. Hele şimdi bu şeyler çıktı, herkesin elinde bir şey. Mesaj kimse kimseye baktığı yok. Herkes ezber konuşuyor. Ondan sonra da ya birbirine tabii darılmalar, gücemeler. Doğal olarak. Sen şimdi kainatı yaratan Allah'ın ismini okuyorsun. Yüz kere Allah demişsin. Kalbinden yallah demişsin. Bin kere Allah aklına gelmemiş. Ondan sonra kabul görmemişsin. Bu darda olan hakikaten Allah'a müracaat eden usul hele seher vakti bir de vaktini kollarsan cuma saati cuma günü ikindi akşam arası akşama yakın bu kabul saatleri var bu, bu bazı şu Erbain İdrisiye'de çok isimler o firis var ya arkadaki alfabetik. orada derdine derman Mevla'nın kapısında şifayı Kur'an'dan aramayan Allah şifa vermesin bir de, bir de hocam bu Hadis işlere şey bulaştı ne diyorlar ona böyle sürekli ellerde e... tesli sayma şeyi Ha otomatik işte şeyler var ya. Yani ama şeye çok uygun değil. Normal tespit daha o da işi biraz otomatikleştiriyor zikirmatikmiş ya da, evet. Ya zikirmatik iş... olsun ama of. şu var. Onda biraz iş çok. Sen de sağa sola bakmak aklı karıştırır. Evet. İnsan gözünü yummalı. Olur. Efendim e, kendini Mevla'nın huzurunda toplamalı. Günahlarını bir öncesinde biraz tevbe istifar etmeli. Peki hocam geçen programda... edep çok yani bu işte. E, geçen programda serçe parmağına taktığı yüzüğü bana hediye ederse sünnet sevabı ne olur? İnşallah o sevaba ben de yüzeye sahip olurum diye. E anladın mı şimdi? Her gün biri diyor atkını, biri diyor şusunu, biri diyor busunu. <gülüyor> bir de taşı merak ederler. Nedir? Ne taşı? Piruze bu. Piruze taşınır. Ve Piruzeydir. Gök renk edirse mavi irtibatı sağlar. Nasıl için? Nasrettin Ünlü demişler ki... Şey, evde dedim, şey var mı ee, yıllan bu sirke demişler hı hı. var demiş biraz verir misin demiş her isteyene vereceğim yıllanır mıydı bu sirke demiş onun için <gülüyor> öyle olmaz yani peki bununla kapatalım ama rastarsak rastarsak birine peki çok teşekkürler Ayağınıza biz teşekkür ağzınıza ederiz ağzınıza razı olsun. Ee, e, sorularımıza verdiğiniz cevaplar için Efendim kapatıyoruz Habertürk özeli Cübbeli Ahmet hocayı ağırladık sizin bir önceki haftadan ve şu ana kadar birikmiş sorularınızdan sordum o da cevapladı değerlendirme kanaat uygulama uygulamama sizin değerlendirmeniz efendim. İyi akşamlar yayınımız Pelin Çift'in sunduğu öteki gündem programıyla devam edecek iyi seyirler.